الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتدي لولا هدانا الله ما توافق يوم عتق بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله مصلي سيدنا محمد الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله مصلي أفضل صلواتك عدد معلومات Sallu ala şafi'i zhunubina Muhammed. Allahümün salli ala seyyidina Muhammed biqaderi hübbeke fihim. Ve zidna ya Mevlana hübben fihe bu cahi'i undeke farrijan nama'an ahni fihe. La neselüke raddelgadabel neselüke allutfe fihe ve ala aliyya sahbihi selam. A'udhu billahi s alimi min ash-shaytani r-rajim r-rabbi. A'udhu bika minham ve zati ash الذين إذا أصابتهم مصيبتهن قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ولاك عليهم صلوات من ربهم رحمة فولائكهم المهتدون صدق الله العظيم Allah manfağına bil Quranı GZ ve hassantukum bil hayy al qayyum alladhi la yamut abada ve defa'tu ankum şerrü ila haule ve la kuvvete illa amin Allah tebaraka ve teala cümlemize mübarek cuma gecesi hürmetine safar ayında yaratacağı şerlerden güvence ihsan eylese. amin Rabi'ul evvel ayına Rabi'ul diye de geçer en nurlu ay, Rabi'ul evvel, Mevlid-i Şerif ayına sıhhat ile, afiyet ile istikamet ile kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala aliyye sahibi sellim. İnşallah Mevlid-i Şerif gecesinde Sinan Erdem'de buluşacağız inşallah. Yine saç şerif suyu yapalım mı inşallah? Ama işte benim de beş altı saat başında duruyorum ha. Beş altı saat. Sen de diyorsun ki işin ne? Yatıp duruyorsun zaten diyorsun bana. Doğru diyorsunuz. İnşallah ben sizin dediğinizi dinleyeceğim. İnşallah beş altı saat salavat-ı şerifi okuyoruz biz de başında. İnşallah. Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem bizzat bedenine değmiş ya. Su de, tam üzerinden geçiyor. Bu ne demek her zereş üzerinden geçiyor. Bunda Allah'ımızın çok büyük şifalar yaratması denenmiştir ve umulmaktadır. Ümmü Seleme annemiz, annelerimiz saç şeriflerini, sakal şeriflerini suya sokardılar. Ondan bütün hastalara içirirdiler. Ya cübbesini yıkartılar, cübbesinin suyunu içirirdiler. Hep bunlar buğari de var, Müslim'de var. Sahih kaynaklarda var. kurafe değil bunlar. İnşallah 22 Aralık mı oluyor evet, 22 Aralık, Aralık salıyı çarşambaya bağlayan gece Rabiul Evvelay'ın 12. gecesi İnşallah Teala kadın, erkek gelelim inşallah. Ama çocukları mümkünse başka yerlere emanet edilsin kadınlar. Çünkü çocuklar ağlarlar, yorulurlar, Çocuklara zahmet vermemek için. anneler de bu sefer taralırlar, sıkılırlar. Yani işte neyse bir, bir geceliğine bulun birini ya. Hiçbir tanışınız yok? Çaya gidiyorsunuz, çorbaya gidiyorsunuz. Şu günü, bugünü, dolu gün Bir günde çocuklara bakma günü olsun. Bakın birbirinizin çocuğunu. <gülüyor> Öylece gelirler inşallah. Allah'ım ayaklarını taşa değdirmeden, başlarına hiçbir bela musibet indirmeden, bütün cemaatlerimizin toplanıp dağılmamızı, Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem, himmetleri üzerimizde olarak, şefaatlerine mazhar olarak, Mevlid-i Şerif ayının hürmetine, yeniden alemlere rahmet olan, o yüce zatın hürmetine, bizlere de maddete, manen, zahiren, batının, rahmetler ihsanı olarak, toplanıp dağılmayı Rabbim müyesser eyle. Amin. Amin. Muhammed muhali aleyhi ve sellem. Her hafta hatırlatalım değil mi? He? Tamam. Ondan sonra dua ettiniz. Allah razı olsun dedin. Dedim Yasin okuyun dua. Edin. Bak bu sefer teke tek iyi oldu dediler. He? E işte Yasin okursan dua dersen, sizden dua istersen olur değil mi? Yoksa ben hocayım, cübbeliyim, takkeliyim dersen iyi olmaz. Yani konuşuyoruz her zaman ama teyiz vardı, bereket vardı inşallah. E, i̇limler verildi. Kimisi ilme merak. Kimisi suratıma bakıyor. Mesaj atıyor işte. Evet. Yarım saat evvel pudra mı sür? <gülüyor> yarım saat makyaj oldun diyor. Yarım saat. Ulan ben yarım saat makyaj mı olurum? <gülüyor> Hayatta makyaj olmam. Suratına nesir, ne sür? Bilmiyorum. Kimisi kaç kölüme takmış? Bilmem ne markaymış da kaç milyarmış da. Ya ne markası? Taklit çakma. <gülüyor> Küllü şey, ham seriyel ya. Dükkan var, her şey beş riyal, Oradan alıyoruz, <gülüyor> değil mi? Beni toplasan kumaşını, hepsini katsan karıştırsan, seni yarın etmez benim fiyatım ya. Ama adam kaç kolla uğraşıyor? Ben ne anlatıyorum? O ne dinliyor? Böyle insanlar var. Biz ilim, ilim almaya bakalım, nasibimizi almaya bakalım. Hakkın meydana çıkması için konuşalım. Kimse rezil olsun, biz aziz olalım diye değil. Mustafa İslamoğlu, Allah hidayet eylesin. Amin. Öbürle Ehl-i Sünnet dışı fırkaları ıslah eylesin. Amin. Hep duacı olalım. He, onları şey edelim, mağlup edelim, biz işte efendim bütün milletin azanda itibarlı olalım. Böyle bir niyetten Allah uzak eylesin. Amin. Hiç nasip etmesin Allah'tan. Ben bu işlerde hiç istemiyorum, düşünmüyorum böyle bir fikir ya. Ehl-i Sünnet aziz olsun. Amin. Hak olan mezhebimiz zahir olsun. Bu insanlar müstefid olsun, hidayet bulsunlar ya. Bak demin bir doğudan üst düzey bir yetkili geldi. Müslüman insanlar, Allah onları muhafaza eylesin. Amin. yöneticiler. Ya bak çok zor diyor durum ya. Neden? Çünkü Cizrede, şurada, burada işte ne? Nusaybin'de gençler itikatsız olarak. ...yeni bir nesil gelmiş... ...işte bu PKK'nın... ...Marxistleriniz teorileriyle... ...30 seneyi geçti bu işin başlaması... ...bu yeni nesil itikat yok diyor... Ee, ...tabii ki... ...Kürtler çok dindar bir halk... ...çok müslüman bir halk... ...onun için onları seçtiler... ...örfün adetini bozmak için... ...itikadını bozmak için... ...oraları pilot bölgeyi seçti... ...Yahudi, Siyonist... ...kurdurdu bu PKK'yı... E ...şimdi... ...bu gençlere acımak lazım değil midir... Bunlara el-i sünnet itikadını haşlamak lazım değil midir? Cennet var, cehennem var, ahiret var yavrum. Dersen bu kalkıp hendek kazar mı? Bu kalkıp adam gidecek arabayı orada taşlar mı? Silah atar mı? Hastaneye gidecek. Ya senin halkın, bu da senin Kürt kardeşin. Oradan doğum yapacak kadın. Hendekten geçemiyor. E, doğum yapamadı. Oradan ameliyata gidecek. Kriz geçirdi. E kendi halkını öldürüyorsun. O da asker polisin orada hizmet ediyor, güvenliği sağlama. Sen bunu niye öldürüyorsun? Cehennemi düşünse, ahireti bilse, öldükten sonra dirilmeye iman etse yapar mı bunu? Yapmaz ya. Bütün sorun nereden çıktı demek ki? Dinin zayıflamasından, imanın zayıflamasından, bu gençliğe bu mekteplerde güzel bir din anlatılmamasından, ehli sünnetin güzel Anlatılmamasında. Sen kalkıyorsun, kitaplarda, şurada, burada hep, efendim, kendi ırkını öne çıkarıyorsun. Neymiş? Ben Türk'müşüm. Sen Kürt müsün? O Arap'mış, o Çerkez'miş. Sen kendi ırkını öne çıkartmak dinde yok. İslam'da kafatasçılık yok. En çok haramdan sakınan Kürtse, öbürü haramdan çok sakınmıyorsa, Türkse, o Kürt Türk'ten eftal olur. Öyle mi şimdi? Biz Kur'an'a inanmış insanlarız. Kur'an bize bunu söylüyor. Leyse minnâ mevmâ Irkçılık üzere ölen bizden değildir diyor. sallallahu teala aleyhi Irkçılığı reddediyor. Ha kendi milletini seversin tabii. Herkes kendi ırkını sever. Hemşerim dersin, köylüm dersin değil mi şimdi? Köylü, insan, asker arkadaşım dersin. Hem şerim dersin, bunlar güzel şeyler. Bunlar da İslam'da yasak yok. Ama bunlar kimsenin kimseden üstün olmasını gerektirmiyor. Takva ile üstünlük var. Bunlar okutulmadı, bunlar aşlanmadı. Hala kitaplarda, bunlar yazılıyor mu mekteplerde? Yazılmıyor. Bu da bunu okuyor. Aa, ben Türk değilim, kürdüm. O zaman ne oldu? Bunlar beni hakır görüyor, hor görüyor, tuşluyor bilani. Mümbit zemin buluyor dinsiz, kitapsız Yahudi her beni yav. Zemin buluyor bu zeminleri kapatsanız da. Üst akıl nerede? Üst akıl nerede? Tabii bu sistemin geriden gelenini konuşuyorum. Şu anda yeni yeni bir şeyler düzeltilmeye çalışılıyor. Bunlar bunlar ne yapacak? Bunun geçmişini konuşuyorum. Bu başlayalı 80'lerde başladı. Buna vura efendim yangına benzinle gidilir mi ya? Dinle gidilir, imanla gidilir, hidayetle gidilir seyitlerle görüşülür Alimlerle görüşülür, velilerle görüşülür Orada sohbetler yapılır Medreseler açılır, medreseler teşvik edilir Öyle değil mi şimdi? O hoca efendiler de onlara vazetselerdi. etselerdi Bu duruma gelir mi bu iş? E bir gençlik yetişiyor Diyor o arkadaşımız Bir gençlik yetişiyor Hiç din imanla alakası yok Bu ne yapar? Tabi bu da Kürt milliyetçiliği yapar ırkçılık yapar, Marxistleriniz bir kafayla beraber e, bu memleketin bölünmesi için çalışır. O arada tabii esasen Yahudi'ye çalışmış olur. Onu da fark etmez. Ondan sonra Yahudi geldiği zaman onu da oradan sürer. Onu da orada işkence yapar, azap eder. Ondan sonra aklı başına gelir. Vah ben ne yaptım der ama iş işten geçer. Ne ona yarar ne bana yarar. Kafirin sana faydalı bir projesi mi olabilir? Bütün dünya geldi bir Suriye'nin üstüne gidiyor ya. Bir Türkmen dağının üstüne gidiyor. Bütün dünya. İran'ı, Rus'u, Çin'i bilmem nesi. Ne var burada birkaç tane Müslüman Türk var. Ama mesele nedir? Oradan denize kadar o dağdan aşacak. Oradan denize ulaşacak. Oradan Kürt devleti kuracak. Oradan Lazkiye'de Nusayri devleti kuracak. Orayı üçe, orayı beşe bölerek kendinden güçlü, nüfuslu fazla bir devlet bırakmayacak. Ondan sonra oraların yöneticileri zaten e, yani harp edip alma züm yok ki. Bir tane diktatör bulursun yönetici. Onların demokrasi demokrasi konuştuklarına ne bakarsın? Onların derdi demokrasi değil ki. Onlara hizmet eden bir tane adam gelir. Sattam onlara hizmet ederken iyiydi. Onların, onlara ters düşünce Sattam kötü oldu. Yoksa onların derdi demokrattı. 40 sene Kattafi'yi çok iyiydi Fransa'da, İtalya'da Cumhurbaşkanları karşılıyordu Kattafi'yi. Bir kere dediler mi ona ya hiç demokrasi yapmıyorsun dediler mi ona? Tabii. İşine gelmeyince insan hakları, hayvan hakları başlıyorlar konuşma. Öle hak helalene madal. Bunlar davarlar gibidir. Daha da sapıktır. Allah'ım buyurduğu adamlar. Tabii ki hayvan haklarına daha çok önem veriyorlar. O ayrı dava. Çünkü adam cinsine meyleder. El cinsiyle elcisi <gülüyor> emyelü demiş yani. İnsan cinsine çok meyleder. Tabii ki ben de köpeklere acıyorum. Ben de kedilere acıyorum. Ama şimdi insan varken de e, insanın daha bakıma muhtaç bir adam varsa köpekten evvel insana tabii ki bakmamız icap eder. Çünkü benim cinsim insan ya o bakımdan. Ama hayvanı da acıyor İslam. O ayrı bir şey. Nerede bunların insan hakkı, hayvan hakkı yavşanım? Dünyayı ateş del çevirirler, bomba yüklerler. Hiç. Onların umurunda olmaz. Olmaz. Onların derdi demokrasi bilmemesi değil. İsrail'e yer açmak. Bütün Yahudi lobileri, çalış Fransa'nın Fransa'daki yönetim Yahudi lobisine bağlıdır. İtalya'da Yahudi hakimiyet var. Çinde bile Yahudi işi var. Yahudi Çinde en büyük lobidir Yahudi. Rusya en eski Yahudi lobilerinin kaynağıdır ve merkezidir. Bu adamların nüfusu azdır ama nüfuzu çoktur. Böyle bir imtihan olmuş dünyanın başına bir bela. Her yeri birbirine katar, karıştırır, kendi bir tanede asker kaybetmeden masraf da etmez. Hep taşeron kullanır, öbürlerine, beliklerine yaptırır, ondan sonra zaten üçe bölümünden beşe bölündükten sonra savaşmaz ne gerek var? Başındaki yöneticiyi ele alır, mason olur, veya da lojaya kaydeder veya gizli kayıtlı da çok var. Çok gizli kayıtlı mason var. Zaten esas da masondur diye çıkanlara aldanma. Onları onlar ifraz onlar ettikleri için ortaya vermişler isimlerini. Yoksa gerçek masonları bilemezsin. Belki de ulemadır, evliyadır. Evet, kılık ve kıyafette çok büyük hocadır. Çok büyük cemaati vardır. Ama baksana locaya hoca değil, locadır. Kayıttadır. Ya, adam Sultan Ahmet'te 20 sene imamlık yaptım dedi. Söyle oradaki cemaattan kalan varsa dedi iade etsinler. Ben sünnetsizim dedi. Osmanlı döneminde Sultan Ahmet gibi yerde ulema evliya 20 sene imamlık eden adam var. Onun için sen nereye aldanıyorsun? Nereye aldanıyorsun? Ha bunu hoca o zaman sen de belki olabilirsin diyorsun bana şimdi. Ben ne estağfurullah çekiyorsun canım, ben de seni karıştırıyorum işte. Buna bir alamet istersen, böyle ikide bir hapse giriyorsa çıkıyorsa, o olmaz. <gülüyor> Çünkü o burada hapse girme, e, girecekse başka yerde gel derler, oturur. Ama benim gibisi ne gavur kabul eder, ne müslüman kabul eder. İçeri çok, çok atarlar, çıkarsın, bir daha girersin çıkarsın, bir daha girersin çıkarsın. Çünkü hakkı söyledin dokuz köyden, kovulursun. Doğru söyleyen adamdan herkes korkuyor. E neden? Herkes yamuk da ondan. Adamın yanlışı var. Şimdi beni tutar mı? Beni ilerletmek ister mi? Bana yol vermek ister mi? Beni konuşmak istemez. Neden? Ya bunun dostluğuna güven olmaz diyor. Benim dostluğuma güven olmaz. Niye? Çay içerken zehir mi koydum? Benim dostluğuma güven olur. Ama sen bir şerassızlık yaparsan ben buradan konuşurum. Babam olsan konuşurum. Bu sefer ne oldu? Dostluğuna güven olmaz oluyor tabii. Sen de düzgün konuş. Sen de düzgün konuş arkadaş. Ben de yanlış yaptımsa sen de bana konuş. İlmiyi diye yap. Bu adam yanlış konuşuyor derim. Ayet okurum, at okurum. Sen de ikna olursan olursun. Ben kimseye demiyorum onu sevme, ona gitme, buna gelme. Bana gel. Böyle bir şey demiyorum ki. Derdimiz din olmalı. Efendim... Ben ilçe başkanı olayım, il başkanı olayım, köşe başı olayım, ihale alayım. Olmamalı. Ey gidi arkadaşlar. İhale aldın ne yapacaksın? Çok para kazandı. Kazandın ne yapacaksın? Evimi büyüteceğim, villa yapacağım, köşk, saray yapacağım tamam ne olacak? En güzel jipe alacağım. Bir trilyon, iki trilyon. Peki daha ne yapacaksın? Gemi de alacağım. Daha ne yapacaksın? Uçak da alacağım. Daha ne yapacaksın? Aldın, aldın, aldın, aldın. Ama ondan sonra orada bir nesil dinsiz yetişti. Marksist Leninist yetişti. Doğudaki şehirler kan gölüne çevrildi. Devletin güvenliği kalmadı orada. Ondan sonra ateş çemberi. Bu çember sana doğru gelecek mi? Sen o evinde oturabilecek misin? Sen o geminle Bodrum'da şurada burada yatında tatil yapabilecek misin? He? Ne dedi PKK'nın adamı? Bodrum, Şirnay uzak değil dedi. Öyle mi? Çok doğru dedi. Bu Müslümanlara ne demek istedi? Aklınızı başınıza toplayın, dininize dönün, yoksa başınıza bela olacağız. Allah bizi bela etti size dedi. Demirtaş'ın yaptığı vaazı Diyanet Reisi yapamaz. Vaaz etti bu millete. Bodrum dedi, buraya uzak değil dedi. Ey zenginler! İhale peşinde koşanlar! Yat kat derdinde olan var. Bu milletin çocuğu dinsiz yetişirse şeriat sünnet bilmezse ehli sünnet bilmezse Kürtse de Türkse de bela olur bu milletin başına. Bela olur. Azap içinden gelir. Adam babasını keser. Dinsiz olursa. Öyle mi? Bak işte bugün bir arkadaş söylediler. Okuyacağız ruhuna. İsmail ne dediler Allah rahmet eylesin adam caz namazında abdesinde Mübarek bir adam medrese açmış Falan güzel bu yola hizmet ediyor Üvey çocuğu Ondan sonra üvey midir nedir çocuğuymuş da Adam bir daha evlendi diyelim Gel baba barışalım edelim gitti adamı Doğradı bıçakladı gitti Adam Allah'a inanmasa Allah'tan korkmasa Cehennemden korkmasa Babamdır özdür üveydir anamdır Süt anamdır demez ki Yam yam olur canavar olur İnsan dinsiz kitapsız olursa canavar yapamaz onun yaptığını, yılan sokamaz onu soktuğunu yahu akrep yapamaz yahu. İnsandan daha şerli bir mahluk yoktur. Ne gibi? insandan daha hayırlı bir mahluk olmadığı gibi. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eşreful kainat, eşraful mevcudat bütün varlıkların en şereflisi oluyor. Ama burada bir Ebu Cehil olayı var. Bu da Erzelül mahlukat oluyor. Yaratılmışların en rezili oluyor. Yani firavundan beter olmuş. Ona karşı geldiği için. Çünkü en büyüğüne, en şerefliye karşı gelen en şerefsiz oluyor. Dolayısıyla biz evvela dinimize dönmeliyiz. ehl sünnete dönmeliyiz. Şucusun bucusun diye kafa kafatasçılık yapmamalıyız. İman İslam kardeşliğini en öne çıkartmalıyız. Dedi mi bunu Erbakan Hoca zamanında? Evet. He? O adamın projeleri uygulansaydı, ta 80'ler öncesi o adamcağız bu işlerin peşine koş. Kabri Nur olsun. Amin. E bu dinlendi mi? Gerici, irticacı, mürteci, yobaz, Fransal hocası, bilmem ne Adam her seferinde indirdiler aşağı. Her seferinde indirdiler aşağı. Doğru olursan tutmazlar ki. Ok gibi doğru olsan Fırlatır atarlar seni demiş. Yay gibi eğri olsan, elde tutarlar seni demiş. Değil mi yani? Kaside bu yani. Şimdi bir de kaside okutturmayın bana şimdi bir de başlayıp. Mevlutan değilim ki yani. Ama lafı ne anlıyorsun sen? Sen aaa makama bakma. Lafa bak şimdi burada. Burada ne konuşuyor yani? Ok doğru olduğu için kimse tutmuyor da. Yay eğri olduğu için? Elde bırakmıyor yani. Eğrilik arıyor millet. Doğru adam aramıyor. Gel bakın onu adam. Sen dedi buna dersen ki efendim ben şu ırktanım ben şuyum ben buyum ırkını öne koyarsan o da der ki ben de bu ırktanım ben senden iyiyim o der ben senden iyiyim kavga çıkar dedi biz din iman İslam kardeşliğini öne alalım innemel müminne ihvetün ancak müminler kardeştir sırına mazara olalım dedi adam çoğu müftüden diyanet reisinden daha iyi vaaz ederdi çoğundan Şimdikilerden de daha iyi vaz ederdi. Kesinlikle. Ayet okurdu, hadis okurdu, vaz ederdi. Keşke partiyi bırakıp vaz etseydi daha iyi olurdu ya. Milleti yola getirirdi yani. E şimdi bu adam cazın halini düştüğü durumları görüyorsun. İstemediler ki memleketin düzelmesini. İstemediler memleketin kalkınmasını. Fatih Altayl bana soruyor. Niye bu Ayet Hadis'ten başka bir şey bilmiyorlar, hocalar bir şey geri bıraktı diyorlar, işte teknolojiden niye haberin yok. Yahu senin namazsız, abdestsiz ismini vermeyeceğim siyasilerin, liderlerin, bilmem nelerin, yolda düz düz yürüyemiyordular. Erbakan Hoca takunyalı çıkartlar adını, adamın namazlı abdesti adam, tankları o buluyordu. leopard tanklarını o buldu, o çizdi. Bütün dünya yani ondan istifade etti. Dünya kadar proje imza attı. Ne? Fabrikalar kurdu. Yani ne kadar? isimlerini vermeyelim. Bütün her tarafa adam sana hem dünyalığı getirecek, hem dini istiyor, hem dünyalığı var, hem dini var. Ama bu adamı istemediniz. Niye? Şeriatçı. Niye? Kur'an okuyor. Niye namaz kılıyor? Niye karısı kapalı? E bu adamı istemediniz. Sonra ne oldunuz? İflah ettiniz mi? Kurtulabildiniz mi? Kurtulamadınız Teknolojimiz geri kaldı E tamam din geri bırakmadı ki O na abdestsizler namazsızlar Akşam sabaha kadar kafayı çektiler Saroş soraş ayyaş gezdiler Memleketi hiç kalkındırmadılar E bu adama da Mürteci diye yafta vurdunuz e, Bir iş vermediniz yetki vermediniz adama Ondan sonra yine diyorsunuz ki Bu dindarlar bizi geri bıraktı Ya dindarlara ne zaman fırsat verdiniz de Hele bir gösterelim size bakalım Nasıl uçuşa geçiyoruz Tabi nasaymış, bilmem tasaymış, kasaymış, masaymış. Bana ne ya? Sen bize yol ver. Parti falan kurmayacağım, yanlış anlamayın. <gülüyor> Doğru dürüst ehli sünnet olacak. Öyle karma, çorma, çorba, çifıt istemem. Doğru dürüst ehli sünnet adamlar olacak. Biz o zaman Allah'ın izniyle bu memleketi hem maddeten kalkındırırız, hem manen kalkındırırız. Hem doğudaki Müslümanlar La kaynaşırız. Kürt kardeşlerimiz bizim canımız yerimiz ya. Ondan sonra hem güvenlik gelir hem emniyet gelir. Ondan sonra siz yine devralırsınız. Biraz bizi düzeltelim. Zaten sizin işiniz odur. Kasalar dolar. Dolduktan sonra bir darbe küt aşağı kasayı boşaltana kadar. Kaçıncı oldu bu ya? Memleketi batırdınız ya. Ne zorunuz var derbek 13'den 28 Şubat'ı yapıp da memleketi işini ettiniz? O zaman o devam etseydi o düzenle o adamcağız Ceplerinizi doldurmuştu, maaşlarınızı arttırmıştı. Ne kuturdunuz ya? Ne? Ne kuturdunuz? Tabii biz aç kalalım da dediniz yeter ki gavurluk olsun değil mi? Maddeten onun zamandaki ekonomi hiç kimse düzeltemedi. Altı ay herkesin cebini kasasın. Maaşa kaçta kaç zam verdi. Emekliye şuna buna. Herkes hala onun ekmeğini yiyor yani. Bereketini yiyor. E şimdi böyle bir durumdan geldik nereye? Hendeklere geldik. Efendim uçurumlara geldik. Vatanın bölünme tehlikesine geldik. Orada Kürt devleti kurulma durumuna geldik. Orada Yahudi İsrail tabii Kürt devleti demek İsrail demektir. PYD sınırda devlet kurduğu anda hiç şüphe etmeyin Kürt mü değil. Eşittir Siyonist devlet. Eşittir diyorum bak. Ha Yahudi gelmiş oraya ha PYD. Çünkü PD diye bir şey yok. Bütün silah, şusu, bunun veriyor. Niye kavurlar versin ya babasının oğlu mu? Müslüman'a niye versin? Niye versin ya? Doğu Türkistan'a yardım mı ediyorlar orada Çin onlar eziyor. Myanmar'a yardım mı ediyorlar? Budistler adamların ciğerini çıkarıp yiyor. Diri diri efendim etlerini yiyorlar, daha adam ölmeden. Budistler. Yardım mı ediyor Amerika'sı Rusyası? Onların derdi insanlık mı diyorum sana? Değil. Niye PYD'ye yardım ediyor ya? Neymiş? IŞİD'e onlar darbe vuracak. Ya Işit onlarla beraber zaten. IŞİD'le ne anlaşmalı? Şuraya gir giriyor. Oradan sen çık çıkıyor. Oradan sen şuraya gel. O geliyor. IŞİD e, saat temizliği yapıyor. Ondan sonra Türkleri, Mülkleri, Arapları, Acemleri yurtlarından sürüyor. Ondan sonra bura boşaldı diyor. Hemen Pde kitapsızları geliyor. Ondan sonra ilerliye ilerliye ilerliye ne Musul'da Türk kaldı, ne Kerkük'te Müslüman kaldı. O boşalta, boşalta ne olacak şimdi? Yahudi'ye yer hazırlanıyor. Ya Rabbi başarı erdirme Ya Rabbi. Amin. Projelerini durdur Ya Rabbi. Amin. Fikirlerini çökert Ya Rabbi. Amin. Beyin adamlarını, beyinlerini iskat eyle Ya Rabbi. Allah'ım ehl Sünnet'in aleyhine Vatanımızın milletimizin aleyhine, İslam vatanlarının aleyhine, bu Yahudinin, bu Siyonizmin, bu Rusya'da beraber, Avrupa'da beraber, Amerika'da beraber, hepsi aynı pisler bunların. Sen Habibim burada el küfrü, milletin vahide. Küfür tek millettir buyurdu. Allah'ım İslam'ı da tek millet olarak birleştir ya Rabbi. Abi. Bu küfrün tek milletini tarumar eyle ya Rabbi. Abi. Aralarında savaş çıkar ya Rabbi. Abi. Aralan birbirine düşür ya Rabbele. Rusya'nın içini karıştır. Derdine düşür ya Rabbe. Çin'in kendi derdine düşür ya Rabbe. Amin. Allah'ım amin ya Rabbel alemin. Allah'ım ya Rabbe. Diyarlarını zelzeleye uğrat ya amin. Aziz muktedir yakalayışımla ehzeyle ya Rabbe. Onları tam manasında paramparça temzik eyle ya Rabbe. Allah'ım ya Rabbe. Vücud üstünde baş bırakma ya Rabbe. Amin, amin. Allahu salli aleyhi Muhammed ve alâ ve Beddua var mıymış? O da yapar mıymışım? Allah Allah. Kime? Kime? Allah Allah. Din düşmanına. Din düşmanına. Müslümanlar zulme uğramıştır. Suriye'de eriştet zulme uğramıştır. Türkmen dağında Müslüman Türkler zulme uğramıştır. Her yerden eriştet ezilmektedir. Zalimlerin kahri için beddua caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Hem de namazda yapmıştır. Sabah namazının kunutunda yapmıştır. İsimlerini sayarak yapmıştır. Beddua yok diye bir şey yok. Ama Müslümana yapılmaz. Anladın? Böylece bizler uyanık olacağız, agah olacağız ve önce derdi teşhis edeceğiz ki tedaviye yol açılsın. Bizim sıkıntımız nerededir? Bizim sıkıntımız... Gençliğin İslam'dan uzak yaşamasındadır. Mekteplerde İslam'ı doğru okuyamamasındadır. Kitaplarda İslam'ı, dini güzel anlatılmamasındadır. Öyle mi? Tabii ya. Sen çocuğa beşinci mezhebi anlatıyorsun. Caferi hem de birinciye koyuyorsun. Beş mezhep var, birinci Caferi. Ne alakası var Türkiye'de Caferi ya? Bunu kitaba okutuyorsun. Belki de İmam Hatip'te de bile var. Bak var diyorsunuz. Bu, bu böyle okunsa ne olur? Mustafa Hocamoğlu'nun kitapları okunursa ne olur? Onun zihniyetini öğretmenleri hoca olursa ne olur? Allah sevgisi kalır mı? Peygamber sevgisi kalır mı? Sahabe sevgisi kalır mı? Geçen gün neler söylemiş yine? Bana geldiği şeyler artık uğraşacak halim kalmadı. Muhacirle Ensar diyor. Nasıl birbirine düştü diyor? Muhacir Ensar'da ne kavgalar ettiler? Muhacir Ensar şöyle böyle. Muhacir Ensar'a diyor. Ve sabe kunel erluna minel muhacirin vel ansar hazreti Kur'an'da velzinen teba'u bi ihsan raddi Allahu anhum ve muhacir ve ansardan Allah razı onlar da Allah'ından razı diyor. Ve atelum cennetin tecrih tahtel altından akan cennetleri hazırlamışım bekliyor muhacirleri ansarı diyor. Sen diyorsun ki bu adamlar Şöyle karışık, böyle kuruşuk Kur'an'da met edilen, Allah'ın rızasını kazandığı bildirilen adamı kötüleyerek nereye varacaksın? Ey İslam nereye varacaksın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha vefat ettiğinde halife sizden mi olsun, bizden mi olsun, ensar tartışmış muacirle beraber. Evet. Niye? Hak meydana çıksın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün geç defnedildi. Tabii. Niye? Niye? Çünkü ilk vazife neydi? Halife tayin etmek. Çünkü neden? Arabaya bindin iki kişi, üç kişi. İlk vazife ne? Emir seçmek. İlk sünnet ne? Emir seçmek. Başımız kim? O anda bir Müslümanın başına bir iş gelse fetvayı kim verecek? O anda bir mahkemelik durum olsa, bir Müslümanın kulak olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten vefat etmiş. Cennette. Dünyada da cennette. ahirette cennette. O arada... Bir ümmet meselesi olsa, bir kafir saldırısı olsa kim ordu düzenleyecek? Ordunun başına seriyeye emir kim olacak? O anda bir kabileye bir gavurlar saldırsa efendim canını, malını, namusuna, ırzına tasaddi olsa kim karar verecek? Kim gidecek oraya? E sen ümmetin meseleleri boşluk kabul eder mi? İlk mesele nedir? Emir tayin etme, halife seçmek. Ne var bunda bir şey? Rahatsızlık var mı? Ne dedi? Ne demişler? İslamoğlu çok biliyor. Tamam doğru biliyor. Muhacirler demişler ki halife bizden olsun. Ensar demişler ki halife bizden olsun. Sonra bir kısmına demişler ki minna emirum ve müküm emirum. Bizden bir emir olsun. Sizden bir emir olsun. Bunlar görüş müdür? Görüştür. Ama niye karar vermişler? Şimdi demişler ki ikilik olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hep Tefrikaya düşmeyin, Kur'an bize velâ teferruğu ayrılmayın, bölünmeyin. E tamam, o fikir hemen ne olmuş? İki tane olmaz, karara bağlanmış. Peki Ensar mı bizim çok hizmetimiz var. Bizden olsun, sizden mi olsun, bizden mi olsun? Bu sefer ne yapmışlar? Hemen bir sahibi bir hadis-i şerif rivayet etmiş. ''Ele immetü min Kureyş'' ''Halifeler Kureyş'ten olacak.'' Hadis Bukhari. Bu sefer bu hadisi duyunca Ensar ne demiş? Seman ve başımın gözümün üstüne demiş. Öyle mi? Ve Hz. Sıddık'a biat tahakkuk etmiş. Biat etmeyen bir sahabi kalmış mı? Kalmamış. Yani ittifak olmuş mu? Olmuş. E bu mesele meydana çıkana kadar biraz konuşmalar, görüşmeler olmuş. Bu bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halifenin tayini meselesi. önemli bir mesele. Hz. Sıddık'ta karar kılınmış. Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez. La teslimi ümmeti hala zalale. Yanlış bir işte. Ümmetten kayanlar, sapanlar olur ama ümmetin cumhuru yanlışta birleşmez. Hadis-i şerif. O zaman Hz. Sıddık halifeliği ne olmuş? Hak olduğu belli olmuş. Zahir olmuş. Şimdi bu burada muhacire ve ensara saldıracak bir malzeme var mı? Sanki muacir ve ensar yüzünden orada harp mı çıktı? Orada savaş mı çıktı? Birini burdunu mu kanadı yani? İstişare sünnettir. O bir ayet okuyor, o bir hadis okuyor. Sonunda karara bağlamış Ne var bunda? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani defni gecikti. Ya defni gecikti ama ilk vazife neyse şerata göre Şimdi burada namaz geçecek olsa Orada da Hazreti Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dursa defnetilmeyi beklese Ben namazımı önce kılacağım? Kaniyatlı Efendisi hayatta olsa bana ne der? Ey ümmetim namaz namaz namaz der yahu. Ben zaten duruyorum burada de. Öyle mi şimdi? Ya namazdan bile evvel ne var? Halife tayini var. Çünkü emir tayin etmezsen namazı kim kıldıracak? Cuma'yı kim kıldıracak? Yani İslam'da emir çok önemli. Tabi bizi de bu şuurdan ayırdıklar için şimdiye herkes emir olmuş. Değil mi? Baş var mı? Ümmeti birleştiren bir unsur var mı? Halifeliği zaten ne yapmışlar? İlga etmişler. Niçin ilga etmişler? İşte bu projeleri hayata geçirmek için. İsrail nasıl devlet kuracak yoksa? He? Hele ki devletle de kalmıyor. Büyük Orta Doğu. Burayı hep alacak. Bunları yapmak için Osmanlı olmaması lazım. Halife olmaması lazım. Neyse. Hal böyle olunca... Sen muhacir ensar şöyleydi, böyleydi, kavga ettiler, halifeliği paylaşamadılar. Ya nasıl sahabeye böyle tam teşnih edersin ya? Allah ben razıyım derken, onların sonradan bu işleri yapacağını biliyor muydu, bilmiyor muydu? He? Hayır, şimdi sen o zaman ya Allah'a cahil diyeceksin, kafir olduğunu tescil ettireceksin, ya da Allah bunları biliyor. Peki Allah bildiği halde razıyım demiş mi? Demişse demek bunların niyeti neymiş? Niyetleri iyiymiş. İslam'ı hakim kılmakmış. Allah için bunlar mallarını vermiş. Canlarını vermiş. O muhacirle ensara sen ağzına alacak adam mısın? Tarlalarını bölüşmüş. Evini bölüşmüş. Küçücük bir dükkanı var bölüşmüş. İstersen hanımı mı boşayayım sen hanımsızsın. Kaldı Mekke'de müşrik oldu. Nikahınız fes oldu. Hanımın yok bir şeyin yok. Burada garipsin. Bir mı boşayım sen al demiş. Muhacir ve Ensar'ın İslam'a Müslümanlara birbirine yaptıkları destek dünyada destan olmuş. Gavuru Müslümanı bunu konuşuyor. Bütün müsteşriklerin aklı bile almıyor. Bu nasıl birbirine destek olmak diye. Bu adamların sen efendim Allah'ın rızasını kazandıkları Kur'an ayetiyle sabit olan adamlar senin benim daha rıza kazanacağımız belli değil. Bunların aleyhine konuşma. Ne hakkımız var? Durum bu. Dün tefsirde yazıyoruz artık elhamdülillah. Dün tefsirde yazdık arkadaşlarla. Gece çalıştık sabah kadar. He sen bana yatıyor diyorsun ama seni kadar yatmıyorum merak etme. Efendim Yahudi geldi Hazreti Ali Efendimiz'e ve eccev, ne dedi ona? Ni biçim adamsınız dedi. <gülüyor> ne diyorsun dedi ya? Yahu dedi, Peygamberinizi dedi, defnetmeden dedi, kapıştınız dedi ya. Kalifesizden mi olsun, bizden mi olsun diye dedi, Peygamberinizi defnetmeden dedi, ihtilafa girdiniz dedi, sıkıntı, birbirinizden mücadele ettiniz. Kimin lafına benzedi şimdi bu? Bu Yahudinin bu lafı? İstanbul. Ben demedim. İstanbul. Niye ben ben demiyorum öyle bir şey? Sen niye öyle konuşuyorsun ki lan? Ben sana öyle mi de dedim şimdi? Peygamberinizi defnetmeden dedi, birbirinize girdiniz dedi. Kim dedi bunu? Yahudi. Yahudinin biri dedi. İhtilafa düştünüz dedi. Hz. Ali dedi? İnne mehtelefne anhu <gülüyor> Biz onun halife tayin edin, başınıza emir seçin, emrini anlayalım ve uygulayalım derken görüş ayrılığına düştük. Yoksa peygamberimiz hakkında doğru mu diyor, yanlış mı diyor diye, onun getirdiği din hak mı değil mi diye ihtilafa düşmedik ki dedi. Onun emrini anlarken, yorumlarken nasıl yapalım derken görüş ayrılığına düştük. Ama onun emriydi. Derdimiz neydi? Onun buyurduğunu ik ikame etmek. Peki siz ne yaptınız dedi ey Yahudi milleti dedi ona? Siz ne yaptınız biliyor musunuz dedi? Daha denizden geçerken Musa Aleyhisselam'ın yardığı Allah mucizesiyle denizden çıktınız. Daha ayaklarınızın ıslak kurumamışken peygamberinize döndünüz ne dediniz? İcraelena ilehanke maleum aliye. Buzal tapanlar milleti gördünüz. Bak bunların ne güzel ilahları var. Bizim ilah nerede belli değil. Yalvarıyoruz boşuna mı gidiyor belli değil. Bak adamlar en azından burada buza dayanmışlar gidiyorlar. İlah diye etinden sütünden her şeyinden yararlanıyorlar ilahın yani. Bizim ilah ne yapıyor? Bunların nasıl ilahı var? Bize de bir ilah yapsana şöyle önümüzde görelim dediniz. Yani siz bize bu lafı konuşma. Ne hakkınız var dedi. Biz peygamberimizin emrini uygulayalım diye ihtilafa düştük. Siz Allah'a ortak koşup şirket düştünüz, peygamberinizden de put yapma teklifi getirdiniz peygamberinize. Sizinle bizim dediğiniz ne alakamız var? Onun için Müslümanların ihtilafı Yahudi Nesara'nın ihtilafına benzer mi? Ehli Kitab'ın ihtilafına benzer mi? Benzemez ne alakası var? Hak meydana çıksın için ihtilaf olur. İhtilaf-ı meti rahmetu i Ümmetimin ihtilafında geniş rahmetler var Hanefi ile Şafii de ihtilaf olur Onda kan çıkar bozmaz onda bozar Zaruretin olur onda taklit edersin O da hak mezheb sıkıntı olduğu zaman Bunlarda rahmet var Bunlarda ne sıkıntı var ümmetin ihtilafında Ama ihtilaf nerede olmaz İnançta olmaz İtikat meselesinde olmaz Kur'an hakkında olmaz ametün altı esasında olmaz Sen kalkıyorsun Sen Amentü'yü beşe indirdin Ve bil kaderi çıkarttın ...kadere tartışmalı fazlalık diyorsun... ...sen iman şartlarında ihtilaf çıkarttın... ...muhacirle ensar... ...itikatta ihtilaf çıkartmadı ki... ...onun için... ...bu adamların kafasıyla... ...bunların kitapları... ...okutulursa okullarda... ...bu kafada öğretmenler olursa... ...doğuda düzelmez... ...batıda düzelmez... ...iki yakamızda bir araya gelmez en büyük tehlike şu anda ehli sünnet dışı fırkaların bu milleti içten götürmesi ondan sonra doğudaki nesil itikatsız yetişir yetişir tabi kitabında ne ilim var okuttuğun şeyde ne var ne bilgi var çocuğu neyle yetiştiriyorsun hangi imanla hangi şuurla hangi vicdanla muhacir ensar ruhuyla yetiştiriyor musun muhacire ensara hakaret ediyorsun bu kafayla çocuk yetiştirirsen, bu milletin, bu neslin, bu gençliğin önderi kim olacak? Rehberi kim olacak? Bunlar numune intisal olarak kime tabi olacak? Kimden örnek alacak? Senden mi alsınlar? Sana mı baksınlar? Sen hayatını mı incelesinler? İstersen incelesinler. Hayatını incelerlerse çok kesitler bulacaklar. Çok kesitler var hayatında. Sen bu gençliğe numune imtisal olacak bir durumda mısın kendini görüyorsun da? Bu milletin Hz. Kur'an'la bize örnek gösterilen muhacir-ensar ruhunu yıkmaya çalışıyorsun. Ya Rabbi Şerinden muhafaza. Allah'ın bütün faaliyetlerini iptal eyle. Amin. Ehli sünnet dışı bid'at ehli fırkaların etkili, yetkili, bürokrat, neyse, nerede, hangi sahada faaliyetleri varsa bu milleti onların şerlerinden muhafaza eyle. Allah'ın maddi manevi kalkınmalarını izah eyle. Allah'ın maddi manevi çöküphelerini nasip eyle. Ta ki bu milletin neslini sen iman-ehli sünnet ile muhafaza eyle. Ya Rabbi. Amin. Ve ya hayranın azı. İstediğin kadar okul güzel olsun. Hatta imam hatip olsun, ilahiyat olsun. En güzel lokantaya girdiğine bakma. İçinde ne yediğin önemli. He? İçinde yediğin zehirleyici bir madde ise belki biraz tazminatını fazla öderler yani. Değil mi? Bizim Mekke'de Hilton'da oldu ya yumurtadan zehirlendiler ya bizim de biz de o gün oradaydık Allah'tan yumurta yemiyorum çok. Bizim Hacı abi gitti orada İzzet Efendi. Vefat etti. Tabi Ve bizim yanımızdaki arkadaşlarından da hastanelik oldular. Gittik, ziyaret ettik hastaneye. Çok korktuk. Hamile kadınlar vardı. idi. Hep zehirlendiler. E otel en lüks. Haremin karşısı. En pahalı ama yumurta kokmuş. Ne yapacağız şimdi? Mezara. Başka bir şey yok. Ama ne oldu? Kalitesiz. Otelde kalsaydın belki 5 bin riyal alırdın. Burada 120 bin riyal verdiler. Hatta milyon dolarlardan kapıyı açtılar. 3 milyon dolar istemeyin de 1 milyon dolar verelim şey veriyor, kan parası, kan. Kan parası var ya, fık fıkıhta, dinde var. Kan parası var. Onlar da Efendi Hazretleri'ne sordular. Yani ki biz bu parayı zaten almayacağız. Babamızın parasını kursa vereceğiz. Medrese yapacağız dediler. Ama Efendi Hazretleri ne buyurdu? Fıkka göre ne kadar? işte şu kadar deve. Diyetin ölçüsü orada yüz bin lira mı gel Yüz bin dolar Bilmiyorum. Yani o zaman Araplar da şaşırdılar. Atama milyon dolar veriyoruz. adam yüz bin yeter diyor. O da medreseye vereyim diye aldılar. Yani babasının hayrına olsun, ruhuna diye. Gitti Hatice anamızın yanına yattı adamcağız. Allah rahmet eylesin. Aa. Kabri olsun. O i̇şte da bizim muziplerden biri de anasına öyle diyor. Anne yumurta yesene ya diyor falan. <gülüyor> Anladın mı? Birkaç milyon dolar alacak ya. <gülüyor> ya diyor zaten diyor dirim para etmiyor diyor. Biraz yumurta ye diyor falan. İyi e, tabii ne gülüyorsun? Şaka yani. Şaka değil adam diyor da şakadan diyor yani. Ben böyle şaka uydurma. Bende hiç uydurma yoktur. Şaka da uyduramam ben. Mutlaka olmuştur ben sana anlatabilirim. Ben zaten nakilciyim. Çünkü şakayı uyduran yarın ciddiyi de uydurabilir. Tehlikeli bir şey. Uydurmak imiş şey değil. Fıkra da olsa kitapta görmem lazım. Anladım ya da oflu halife falan anlatacak falan. Ben naklederim. Ben ne yapmam? <gülüyor> ben kendim fıkra uydurmam. Hayatım fıkra gibi zaten neyini uyduracağım da her gün bir dakika bir şey oluyor. Kardeşler senin ...girdiğin lokantanın... ...süslü olması, lüks olması mühim değil... İçinde ne yediğin mühim... ...senin gittiğin okulun... ...adının ne olduğu... ...mühim değil... İçinde ne okutulduğu mühim... ...mutlaka bu müfredat... ...elden geçirilmeli... ...mutlaka İslam-i itikadı... ...öne çıkarılmalı... ...kafatasçı ırkçı ziriyet... ...geri çekilmeli... İslam kardeşliği öne geçirilmeli. Muhacir ensar ruhu ihya edilmeli. Öyle mi? Muhacir ensarı hakaret edenler tecrid edilmeli. Tecrid dediğim anı yani bu görevlerin ehli değilsin kardeşim. Ehli olmayan bu konuda konuşmasın. Herkes ehlinin olan konuşsun bu konuyu. Denmeli ve böylece Allah'tan yardım ve hidayet meded imdat ve inayet beklenmelidir. O zaman Mevla buyurur ki siz vazifenizi yaptınız. Ben de vaat ettiğim yardımı gönderin buyurur. Bu millet, memleket yeniden kalkınır. Birlik bütünlüğünü korur ve muhafaza eder. Ve Rabbim Teala'nın lütfu keremiyle, Efendi Hazretlerimiz gibi velilerin himmetleriyle, bereketleriyle de diğer İslam ülkelerine milletlerine de rehberlik yapabilir. Ama biz uçkurumuzu bağlayamazsak, kendi Yurdumuzda, vatanımızda hendeklerle mendeklerle uğraşırsak adam kendi evinde kavga verken yandaki evde ne olduğunu düşünemez ki arkadaş. Düşünebilir mi? Düşünemez, düşünemez yani. Biz burada bizim evde kavga gürültü efendim, dayak, kötek, bağır, çağır varsa yanda adam karısını kesiyor. Benim ne haberim olacak arkadaş? ben bende bir sakinlik olacak ki yandaki sese kulak vereyim ne ihtiyaç var diye yardım götüreyim ama memleketi ateş sahasına çevirdiler dış güçler, içteki onların uşakları, ajanları, hep böyle oldu bu iş. O Şia'ya ne ajanlar sokmak istedi? Osmanlı döneminden beri bulunan ajanları var. Ya bunlar zaten dinleri takiye. Bunlar ehli sünnetim der. Bana geldiler, heyetleri geldi Şia'nın. Bana diyorlar biz Ebu Hureyre'yi seviyoruz. Ayşe anamızı seviyoruz. Ya bana yapma ya bunu. Bana yapma ya. Sevmiyoruz de de bari dürüst sapık diyeyim ya. Seviyoruz diyor bana ya. Beni davet ediyorlar işte devlet misafiri ol. Şudur budur. Gelin de Zoka yiyeyim değil mi? Manyaktım ben. Habersiz tabersiz gittim bir. Beslan bir ziyaret, silsileyi ziyaret ettim. Şey ettim. Şimdi zor giderim tabii ki. Mevla Kadir. Bir de bakarsın Nişaburu Ehli Sünnet'e çevirir. Tebriz bizim yurdumuz. Allah Teala bizlere eliştete nasip eder. Amin. Bütün o İmam Gazali'nin, İmam Gazali'nin kabrinin ne halde bıraklar gördünüz mü? Ben size gö gösterdim mi hiç? Söyledim. Ben size resimlerini atayım size. Arkadaşlar da var. Geçen de gördüm. Kabrini ziyaret ediyoruz. Nasıl çöküntülü, nasıl arsanın ortasında, nasıl imha etmişler. Eliştete alim kabir bırakmamışlar hiç. Ya Sahi Müslüm'ün sahibinin yeri kayıp. Meşayih, bütün evliya ulema orada. Hepsi kayıp. Nasıl bir, efendim, Ehl-i Sünnet yurdu esas orası. Horasan bölgesi. Ehl-i Sünnet'in merkezi orası ya. Ne hale geldi. Kurban oldum. Bir de, şuraları da almaya çalışıyorlar. Suriye'yi şimdi işgal ettiler. Suriye'de Esed'in gücümüzü yok. Tamamen İran çarpışıyor. Türkmen cephesi diyor, biz burada İran'la, Lübnan Rizmullah'ıyla onlar bizle uğraşıyor görüyor eli i Sünnet Rus'la beraber. Görüyor musun adamı? Hiçbir öyle yapar mıydık onlara? Şia bile olsalar yapar mıydık onlara öyle? Irzına, namusuna, çoluğuna, çocuğuna bomba atar mıydık ya? Bak ne yaptılar Suriye'yi? Hala akıllanmayacak mıyız? Yanımıza kadar geldi ateş. Çevremizi sardı çember ateş. Yahudi devleti kenarımızda kurulmak üzere. PYD ile beraber o Vehhabi bilmem ne işidi bilmem ne ona da bir devlet kurduracaklar. Orada Lazkiye'den devleti kurdurmak planları burada Türkmenleri mahvedecekler sürecekler. Türkiye'yi böyle her taraftan efendim çember içine alıp sonra da içeriden bölmek isteyecekler. İsteyecekler değil istiyorlar. Adım adım böyle ilerliyorlar. Kurban olduğum Allah'ım Onların ne kadar planı varsa. Ve mekaru ve mekarallah. Onlar hileler yaptılar, tuzakları, planları kurdular. Yahudi 100 sene, 200 sene evvel oturdular. Lobilerin, locaların, hahamları bilmem ...papazları, Vatikan'ı bilmem nesi. Hepsi bu projelere imza attılar ve bu hileleri kurdular. Biz basiretsiz, ferasetsiz, anlayışsız, şuursuz insanlar 10 sene sonrasına bile bir plan yapmaktan aciz kaldık ya Rabbi. Kurban olduğum, sahip ol bize ya Rabbi. Amin. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Amin. Mevlamız sensin. Bu kafir güruhuna karşı yardım eyle ya Rabbi. Ente Mevlana fensurna alel kavmil münafikin. Amin. Ya Rabbi içimizde münafıklar var. Sünniyim diyen Şiiler var. Müslümanım diyen kafirler var. Hacı hocayım diyen zındıklar var. Bunlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Sahibimiz sensin Allah'ım ya Rabbi. Sahipsiz kaldık ya Rabbi. Aciz kaldık ya Rabbi. Gücümüz yok bizim ya Rabbi. Plancımız yok bizim ya Rabbi. Programcımız yok bizim ya Rabbi. Senden başkası yok bize ya Rabbi. Vallahi yok. Adına yemin ederim ki yok. Ya Rabbel Alem. Ve mekârû Onlar hile kurarken Allah da karşılığını planını kurmuştur. Vallahu hayrul makirîn. Hile yapanların Karşılığını verenlerin en hayırlısı ancak Allah'tır buyuruyorsun. Biz de sana güveniyoruz. Ya al Makirin Ey tuzaklara karşılık verenlerin en hayırlısı olan Allah'ımız bunların tuzaklarına en hayırlısıyla İslam'a Müslümanlara en yararlısıyla sen karşılık ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina muhamdülillah. Ve ala alihi sahbihi ve sahbihi Amin. Amin. Amin. ...ne diyeyim ben ya... ...ne diyeyim... ...Allah bize akıllı fikir ihsan etsin de... ...sohbetler dinleyelim... ...şuurlanalım... ...şuurumuzu aktaralım... ...tebliğ yapalım... ...davette bulunalım... ...ihale peşinde koşmayı bırakalım... Zaruret etmekle helalından geçiniriz... ...yeriz... ...Allah kiminle zenginlik çok imkan verir... ...versin mübarek olsun... ...ama kardeşim köşe kapmak... ...ihale kapmak için uğraşırsak... ...vatan gidiyor... ...zemin ayağımızın altından kayıyor... ...bir nesil kafir yetişiyor... Bu çok üzücü bir şey. Bir adamda iman olmazsa vatan mı kalır? Hukbul vatan minel iman. Vatanını sevmek imandandır. İman olmayan vatanını sever mi? İman olmayan paraya bakar. Parayı aldı mı Yahudi'ye satar. Satar mı? Sattılar örnekleri var. Dünyada sattılar Yahudi'ye vatanlarını. Yapmayalım. Etmeyelim. Ehl-i sünnet hassasiyetini ön plana çıkaralım fidat elinden dost olmaz yapmayalım. Hz. Sıddık Hz. Ömer'in muhaciri ensarı sevmeyen Allah için sevilemez. Bu din bize muhacir ensarla geldi. Muhacir ensar olmasa bu din bize gelmeyecekti. Allah bu hizmeti onlara nasip etti. Biz onlara minnettarız ve borçluyuz. Allah ebedi onlardan razı olsun. Amin. Kabirleri makamları nurlarla dolsun. Amin. Burada abayübelen sari komşumuz bizim, şefaatçımız bizim. Biz bunların hürmetine yaşıyoruz bu memlekette. Bu sahabenin nasıl bunlara konuşulur ya? Bu ne ağız ya? Bu ne ayak ya? Ne rahatlık bu ya? Kime konuşuyorsun sen ya? Bugün ciğeri beş par etmeyen bir adama Bi laf etsen neler ediyor sana ya? Hemen dava açıyor hakaretten. Ben ona hiç hakaret etmedim, bana hakaretten dava açtı. Kaç defa mahkemeye gidiyorum, geliyorum. Ben ona hakaret etmediğim halde hakaret etti diyorsun. Peki, sen sahabeye hakaret ediyorsun? Bu sahabenin sahibi yok mu ya? Bu ehli sünnetin müdafiği yok mu ya? Kendi anasına, babasına, karısına, kızına sövüldüğünde ayağa kalkanlar niçin böyle şeyler konuşulduğunda tepki göstermiyorlar? Meşru surette. Reddiye yapmıyorlar, yazı yazmıyorlar, köşelerinde bunu tenkit etmiyorlar. İlmi reddiyeler yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Yapmaları lazım değil midir? Bu kadar tarikat var, bu kadar cemaat var, bu kadar bu memlekette dernek var, binlerce İslami vakıf var. Sahabeye hakaret edildiği zaman bildiğini gizleyene lanet var diyor hadis-i şerifte. Fakat katamamazu Allah. Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur ve Allah'ın indirdiğini gizleyen de Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Ülâki elânumu, Bütün lanet edenler onlara lanet eder. Allah da lanet eder buyuruyor. Sen bu laneti üstüne nasıl konduruyorsun? Kendi hocana, şeyhine konuşulduğu zaman ayağa kalkanlar dergilerde, internetlerde, sitelerde saldırıya geçenler, müdafaya geçenler, bu ümmetin omurgası, muhacir ve ensar artık bu. Sahabenin geneli de değil yani. Hepten özel. Muhacir ve ensara bunlar şöyle ettiler, böyle ettiler diye ileri geri konuşulduğu zaman senin hocan kadar, şeyhin kadar, efendim anan kadar, baban kadar bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının kıymeti yok mu? Kainat Efendisi buyurdu ki: "Hifazuni fi ashabi." Sahabem hakkında beni muhafaza edin. Sahabe benim sohbetimden dolayı sahabe oldular. Burada size üzerinize ümmetim üzerine benim hakkım var. Sohbet hakkım var. Onlar benim sohbetimin adamlarıdır. Şerefleri var. Siz onları muhafaza edin diyor. Onları muhafaza etmeyen, onların şerefini, asiyetini korumayan Feleys benden değildir diyor. Şefaatimi beklemesin diyor. Havz-ı Kevser'de içmeye gelmesin diyor. Bu kadar hadis var. Yazacağım önümüzdeki sayıda dergide. Sen bu sahabeyi nasıl korumazsın ya? Çok ciddi bir konu bu. Hal böyle olunca bu zihniyet ve bu kafayla bir nesil yetişirse bunlardan ne vatan sevgisi beklenir ne ne İslam'ın ilerlemesi beklenir... ...ne de... ...dış güçlerin... ...ajan sokmalarından emin olunabilir... ...bu kafayla... ...vatan memleket... ...Yamah böreği gibi... ...tarumar olur gider... ...Şia ajanlarıyla... ...Vehhabi ajanlarıyla... ...mezhepsizlerle... ...bu memleket... ...çok daha ileri gidemez... ...içten bir yandan... ...dıştan bir yandan... Bu kadar dayanma gücümüz yok yani kusura bakmayın. Ya aklımızı başımıza getireceğiz. Ehli sünnet itikadını, bu şeriatı, Kur'an'ı sünneti, maldan, candan, ihaleden, şundan, bundan ileri geçirip müdafasına sarılacağız. Din hizmetlerine koşacağız. Ya da o ihalelerle, dünyalıklarla kazandığımız evlerde, arabalarda oturamayacağız, gezemeyeceğiz. Çünkü Ateş her tarafı sardıktan sonra Şırnak Bodrum'a uzak değil dedi adam yani. İstanbul'a hiç uzak değil. İstanbul'da öyle mahalleler var ki zaten şimdi girilemiyor yani. İstanbul'da öyle mahalleler var ki DHKPC'nin öyle yerler var PKK'nın öyle yerler var bilmem nenin. Memleketi parsellemişler yani. Bir bakıyorsun polis giremiyor ya ateş yağdırıyorlar polise ya. İstanbul burası. Sen kazan, cüka yap, yıl, yıl ihale, ihale, ihale. Ondan sonra çok güzel ev. Ama adam geldi kapıya dayandı. hadi bakalım. Nasıl oturacaksın? Benim sana tavsiyem yaptığın ev helal para ilansa sana helal olsun, mübarek olsun, otur. Ben ha da çok fitne iftiralar çıkarttılar o zaman. İşte Beykoz'da Cerkette şudur budur haberlere verdiler. Oo. Dedim efendi hazretleri, ben hiç bir haram bir şey katmadım. Babamın bana verdiği birkaç yer vardı, onları sattım. 40 yer sattım da bir şey aldım. Hepsi de babamdan bana kalmış, babamın helal parası. Ben kimseden para toplamadım, para almadım, şey etmedim. Ama böyle fitne çıktı, ben çıkayım bu evden. Otur evinde dedi. Otur önde dedi bana, ne karıştırıyorsun dedi sen. Haram yoksa bir şey yoksa, ne karıştırıyorsun dedi bana. he Yoksa satayım edeyim dedim, ne yapayım, nereye gideyim ben anlamadım. Hırsız girdi kaç kere eve. Çoluk çocuğun başına kadar geldi. Ne olaylar, ne şey. Ne yapamam dur. Şey demiyor. Düşmanımız oluştu, çevredi. Meşhurlukunda belası var. E, güvenlik tedbiri almak icap ediyor. Vesaire. Ne sonra Efendim de geldi benim yakınıma. Elhamdülillah. E şimdi yakın oldum. Ama helal mal ile evin varsa helal olsun. Otur. Zekatını veriyorsan malın olsun, araban olsun. Ben bir şey demiyorum. Ama derdin Kazanmak, artırmak ama derdin dinin olsun, imanın olsun, vatanın olsun Bu şuurla yetiş, en ön planda dinini al ki Evinde de rahat oturabil Yoksa bana ne dinden, bana ne İslamoğlu'ndan, bana ne Vehhabi'den, bana ne Şii'den, bana ne dinler arası diyalogdan Dediğin zaman bak ekümenik orada duruyor, bir buçuk kilometre buraya Bir buçuk kilometre şuradan çapraz gidersen ekümenik orada bana ne dediğin anda Seni Fatih'te oturtmazlar Dünya Bankası Kasanın ağzını açmış vaziyette Balat'ın bütün evleri Alınıyor Restoreler yapılıyor Bu neyin hazırlığıdır 20 milyon dolar veriyor Balat'taki Rum evleri Bilmem nesi ihya olsun diye Dünya Bankası Orada bütün millet açlıktan ölüyor Afrika'da Git oraya ekmek versene ne geliyorsun da buraya? Kaçıma gözüme mi aşık oldun benim? Ekümenik projesi şurada duruyor. Dini dert etmezsen, tamam mı? Dini dert etmezsen güzel Fatih'te apartmanın var ama oturamazsın. Oturamazsın. Herkes çoluğunun, çocuğunun bu vatanda huzur üzere yaşamasını, yetişmesini, torunlarının ileriki neslinin hidayet üzere Huzur üzere mutlu şekilde yaşamasını istiyorsa ehl Sünnet şuurunu Osmanlı ecdadımızın şuurunu eli Sünnet itikadı üzere aşlayacağız. Mekteplere de bu dersleri koymak zorundayız. Müfredata programa bunları yazmak zorundayız. Yeni bir nesli Kur'an Sünnet nesli olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ben Türk'üm demekle ben kahramanım demekle Fatih'in torunuyum demekle oluyor mu bu işler? He? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Marş marş. Çok dinledik biz bu marşları. Milli görüşçü abilerimizden. Ama 80'den sonra İran'a tav oldular. İran'a tav oldular. Hala da tavlıkları bitti mi? Hala diyor İran'dan ümidi kesmedik. Biz onlardan ümidi kestik ama. 80 90 oldular çünkü onlar. Biz onlardan ümidi kestik. Onlar hala İran'dan ümidi kesmemişler. Bir ehli sünnet dedi, sen Fatih'in torunuyum diyorsun. Marşta Fatih'in İstanbul'u fethetti diyorsun. Erbakan Hoca senin kafana senelerdir kazıkla çaktı ki Fatih'tir, Yavuz'dur, Kanuni'dir. Sana Osmanlı şuurunu aşlamak için adamın canı çıktı. Sen hala Osmanlı'yı arkadan kancerleyen Osmanlı'yla savaşan, efendim Hazreti Yavuz olmasa hepimizin şia olma tehlikesi var iken o büyük padişahlar sayesinde dinimizi, imanımızı kurtardığımız Nur olsun. Amin. O Yavuz Sultan Selim var ya. Ondaki mücadele, ondaki şuur babasını azletti be. Babasını dedi seni. E, babası evliyat sabah kadar namaz kılıyor. Sofu beyazıt mıydı? Evet, evet. He? Baba dedi. he? Evli Beyazı, sofu beyazıt işte. Veli olabilir ama işte şuur olması lazım biraz da. <gülüyor> Mübarek adam sabah kadar kılıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu. E oradan Safevi devlet bilmem ne Şia almış gitmiş dünyayı ya. Otan millet, memleket kalmayacak. Din, iman kalmayacak. O herhalde bu mücadeleyi istemiyor. Adam ne yaptı? Ben dinim için, imanım için, ehl sünnet, itikadım için savaşacağım dedi. Ve öylece bu hileyi, bu belayı bertaraf et. O Şah İsmail, durur mu ya bunların dini takıya ya? Ondan sonra Molla Evliya kılığında Anadolu'ya girdi. Bütün Anadolu'da şiiliği buyaydı. Adam padişahlığı bırakınca. Bunlarda her yol var. Padişah olur, oradan inerse evliya olur, oradan inerse şeyh olur. Yani bir camiye imam olur yani bunlar. Bunlar takiye dinleri bunlar. Hala mı uyanmayacağız? Suriye perişan oldu gözümüzün önünde. Buna en büyük katkıyı kim sundu? İran, İran sunu. Herkesin bildiği bir şey. Bizim başımıza böyle bir şey gelse ilk kim çullanacak? Yemin ederim Rusya Amerika'dan evvel İran çullanacak ya. Hala mı akıllanmayacağız? Sahabeyi sevmeyen seni sever mi? Ananı sevmeyen, ezvacı tararat, imaat müminin Aşe anamız dahil, Hafsa anamız dahil, onlara şeytan diyen, tabii o Kureyş'in iki putuyla kızlarına lanet eyle diye sabah namazlarının, kunut dualarında Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer ve Hazreti Aşe Hazreti Hafsaya laneti ibadet sayan. Bir zihniyetin seni sevmesi mümkün mü? O zaman sen imanını sorgula. Seni seviyorsa onlar imanını sorgula. Nasıl Müslümansın ya? Nasıl Müslüman? Ben ne anlatayım arkadaş? Ben ne diyeyim? Ne kadar ileri götüreyim? Ne kadar şerh edeyim yani? Anlaşılmadı mı hala? Ama sadede gelmiyoruz. Sadede gelmiyoruz. Sen... Cafer nasıl koyarsın birinci mezhebe ya? Böyle bir mezhep yok. Hazreti Cafer, Sadık Hazretlerine iftira bu. Cafer'i, Sadık Hazretlerine iftira. Ebu Hanife onun talebesi. İmam Hazar onun talebesi. Bütün el sünnet imamları onun talebesi. O öyle bir ayrı bir şey kurmadı ki. Bütün rivayetleri çoğu uydurma ya ona iftira ya. Ters ilişkiyi bile iftira diyorlar ya. Ters ilişkiye fetva verdi diye iftira ediyorlar. Dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Melonun meneti arzın evimraden fi dubur ya. yaklaşan ya kadına tersten yaklaşan makadından gelen lanete uğramıştır. Bu kadar hadis var iken dünyanın en büyük alimi, imam azamları hocası, mürşitlerin mürşidi, tarikatta silsilenin başı Cafer-i Sadık Hazretleri nasıl ters ilişkiye fetva verir? Şia kitapları bunlara neler istat ediyor ya? Sen de Caferi mezhebinden bahsediyorsun. Hazreti Cafer'e iftira ya. İftira. Bu nasıl koysun buraya beş taneden birincisi? Bir de birincisi. Nüfusta da beş bin yoklar ama birinci oluyorlar orada. Durum vahim. Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. ehl sünnet mezhebimizi müdafadan aciz kaldık. Allah'a sığındık bu işi hayırla istahayla Amin yöneticilerimizi uyandır yarım. müsteşarlarını ehil eyle amin. doğru bilgi getirmelerini nasip eyle ya amin. bu kitaplarda bu milletin çocuklar okunacak kitapları dinin taatın üzere hayra çevir ya amin. bu milletin şuurlanmasına vesileyle eyle amin, amin. Allahu salli ala zeyna Muhammed ve ala aliyyus sahibiyiz evet yorgunum argınım ama işte bas bas bağırıyorum herhalde zorumdan bağırıyorum Fazla bağırırsam fazla para almıyorum ha. Zorumdan bağırıyorum. Vallahi üzüntümden bağırıyorum. Hala 80-90 gelmiş abi denilen adamların şuursuzluğuna bağırıyorum. Yanıyorum, yakılıyorum, üzülüyorum. Bu millet bunlara abi dedi, efendim bizim yerimize yönetin bizi dedi zamanında bu kafa hala akıllanmamışsa ben ne yapacağımı düşünüyorum. Ne yapacağız abi? Sen Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın ama aynı başta mısın? Aklın aynı akıl mı? Ehl-i sünnet olursan 21 yaşında çağı açarsın, çağı kapatırsın. Bidat ehli olursan hep Müslümanlarla uğraşırsın. İran'ın bir tane kavurlan harbi yok, bir tane düşmanı, din düşmanını ezdiği, üzdüğü yok. Numaradan atışmalar falan hikaye, şimdi de barıştılar her yer. Dü düzeyine girdi. Bomba bomba, atom atom ne yaparsan yap. bak kimse çık çıkartmıyor şimdi. Onların işine yaramaya başladı çünkü. Peki, Hz. Fatih ne yaptı? Roma'yı çökertti ya. Bizans'ı çökertti ya. Dünyanın en büyük şirk otoritesini çökertti ya. Sen ehli sünnet olursan 21 yaşında çağ açarsın, çağ kapatırsın. Ve tüftihannel kostantiniyetu fele nimel emir emirale nimel ceyşu de elkel ceyşu. Sen o ne güzel hem komutan ne güzel ordu müjdesine mazhar olursun. Sahabe geldi olamadı. Buraya sahabe geldi kaç kere? Tabiin geldi, tabiin geldi. Şu İstanbul'a yapılan hakkından haddi hesabı yok. Bu müjdeye nail olmak Hazreti Fatih'e ordusuna nasip oldu. İşte bu ehli sünnet olmanın bereketidir. Tasavvufa uymanın bereketidir. Akşemseddin'i dinlemenin bereketidir. Hocaları, şeyhleri dinlemenin bereketidir. Kendi kafana gitmemenin bereketidir. Ama sen, bu kafada olmazsan, 21 değil, 91 yaşına gelirsin, hala efendim, İran'dan ümidi kesmedik diye, şianın, sahabe düşmanlarının, eteğinin altından medet bekler. Yazıklar olsun. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah ölmeden doğruyu anlarlar inşallah. İnşallah bu nesil onlara uymayacak. Yeni gelen gençlik onları duymayacak. Ehl-i sünnetin sesine kulak verecekler inşallah. Sizlerin gayretiyle. Tamam inşallah. Kaldığımız dersen kısaca devam edelim. El-ihtiyatat, dünya ahiret, ihtiyat tedbirlerini almak, özellikle ahiret bakımından. Bu eser tarafımızdan tercüme edildi. Hakimi Tirmizi Hazretlerinin bunda eşsiz ilimleri vardır. Biz saydık birkaç tane. Sırayla bozmadık. Geldik. 16. ihtiyat. Sabır tazeleme zikri. Tam da zamanı. Bu kadar belaya. Her an karşılaşabileceği üzücü olaylar yüzünden insana bir tahammülsüzlük gelebilir mi? Bir nereden buldu bu iş beni? Bana mı geldi falan gibi bir düşünce vesvese kalbinden geçebilir. Buna karşı Allah'a karşılık, tam taammül göstermemek için an be an sabrı ne yapmak lazım? Tecdit etmek lazım. Sabrı ne yapmak lazım? Yenilemek. Bunu da neyle yapacağız? Allahu ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tamam. Böyle denilecek. Şimdi onu yanlış diyorlar. Kahlun inna lillahi diyorlar hep Anadolu'da falan. Kalu <gülüyor> olsa olmaz kalu dediler ben demedim olur. Kalusuz. Önde başına ne koydu maşallah. He geçen hafta söyledik bunu. Birkaç kişinin arabası çalındı falan bizim bir şeyler arkadaşlardan. Herkes arıyormuş maşallah diyormuş. <gülüyor> Adam da iyi ki vaazı dinlemiş yani. Yoksa hadi git lan diyecek ona ama. Yani ne demek istiyor ona? Allah diledi senin de araba çalındı arkadaş. Maşallah o demek. Sabreyle. Bak sonunu seyreyle. Vardır hikmet. Hakşerleri gayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyre Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla netmiş. Netmişse güzel etmiş. Ya. Yani sonunu seyret diyor. Sonunu. Neden sonu söyle Yani Sakın deme bu neden böyle Yerindedir ol öyle He? Bak sonunu seyreyle Tefviz-i umur eyle Görelim Mevla neyler çok güzel eyle Yani işlerini kime ısmarla? Sahibine ısmarla Bunun çalınmasında sana hayır var mı? Madem oldu bu iş, olanda hayır var Madem yazıldı bu iş, olanda hayır var Şimdi bunu hayra çevirelim Nasıl çevirelim? Bir defa maşallah diyelim. Ya Rabbi sen diledin oldu. Bir defa sana razıyım itirazım yok. Peşine ne diyelim? İnna lillahi Biz Allah'ın mülküyüz. Sen kendin Allah'ın mülküyüysen araba kimin oluyor? Sen Allah'ın mülküyüysen, kuluysan, kölesiysen ev kimin oluyor? Hanım kimin oluyor? Allah'ın kölesi. Hanımı aldı. Yani ölse de kurtulsak diyorsan veya bir daha alamıyoruz bunun yüzünden bu bir yolumuzu açsa diyorsan numaradan inna lillah falan Tabii ki çekiyorsun. Ama hakikaten üzüldüğün bir hanımsa yani çok sevdiğin değil mi? Yani o zaman canı gönülden bir inna lillah çekiyorsun. Ama Allah'ın kulu yani. Aldı ne yapacağız? Biz Allah'ın mülküyüz. Ben allansam benim her şeyim Allah'ın oluyor zaten otomatikman. Ve inna biz ancak ona raci'um. Döneceğiz. Sanki o gitti de sen kazık mı çaktın? Sen de gideceksin. Bunu sabır tazelemek için çok faziletlidir. Yalnız ee, burada biraz şerif rivat ediyor. Onu söyleyeceğimse, Efendim e, bu dua yazamadık. Ne hikmet oldu bilmiyorum. Tefsirler Uğul Furkan'da yazmıştık. İkinci cidde olacak. Ama Gerçekten yazalım inşallah Ömsec. Ay yani o burada da aklıma gelmemişim acaba. Yani bu kitapta geçmiyor da ben sonra notlarda yazmamışım. Eee ve inna ile raciun dedikten sonra eğer bu tabii Allah'ın kazasına rıza man manası taşıyor. İstirja. Bunun adı istirja. Yani Allah'a döneceğini beyan ederek Allah'tan razı olduğunu ifade etmek. Duasıdır. İlk vazın başında okuduğum ayet-i kerimede, dersi bundan baş, açtık. Benim dostlarım ve beş sabirin sabreden kullarıma müjde ver. Kimdir onlar ellediğin o kimselerdir ki idâ sahabet musibeti musibet başlarına bir felaket geldiği zaman beni mi buldu demezler. Nereden geldi demezler. Ne biçim hiç demezler. Efendim ona buna sövmezler. Onu bunu dövmezler. Değil mi? Panik, manik... İnsanlar ne acaba hareketler sergiliyor musibet anında? Onlar yap, ne yaparlar? Kalu hemen derler. İnna lillahi inna Bunu derseler ülan kelim salavatır Rabbi. Onların üzerlerine Rablerinden feyizler yağıyor. Sıf şunu bela musibet gelende bunu söylediği anda Allah Teala Hazretleri nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat yağıyor mu? He? Allah'tan rahmetler yağıyor. Mu? Feyizler yağıyor mu? Meleklerin e, duaları yağıyor mu? İşte diyor kim belada sabreder de bunu okursa tabi manayı düşünerek papağanlık yapmayacak. Onlara Rablerinden salavat yağacak diyor. Bütün meleklerden dua, meleklerden istiğfar, Allah'tan feyüz füyüzat, rahmetler yağacak. Ve rahmetin Rablerinden onlara rahmetler yağacak. Yani Allah ona acıyacak. Allah acıdı mı da azap olur mu? وَاَوْلَانْكَ <gülüyor> هُمُ Ancak onlar hidayet bulmuş ve bulacak. Ancak onlar. Başkaları doğru yolda değil Allah buyuruyor. Celle celalu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hangi bir kul başına bir musibet gelende اِنَّا لِلّٰهِ inna اَلَيْا رَاجِعُونَ dedikten sonra Allah me'curni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Çok da uzun bir şey değil. Kısa da bir şey ama çok derseniz ezberle başınıza da devamlı bela gelmesin de demeyin inşallah. Ama e, eski belayı hatırlayınca da oluyor biliyor musun? Esas mesele burada karımız şimdi. Ben mesela 30 küsür çenedir, insülüm vuruyorum, iğne vuruyorum. Şimdi cihaz takılı oram şöyle, buram böyle. Şimdi her iğne vurduğumda Böyle arada hatırlıyorum. İnna Allah musibet ve O duadan dolayı ümitliyim ki bu geçecek ve daha iyisini kavuşacağım. Çünkü hadis-i şerif söz veriyor. Hadis-i şerif sahih Müslim'dedir. İnna lillah'tan sonra derse ki: "Ya Rabbi benim başıma gelen bu musibet yüzünden bana ahiret ecri, ücreti, sevabı nasip eyle ve bana bundan daha hayırlı bir durumla bunu tebdil eyle." Nasıl bir dua? Bak içine bir şeyin içineydin. Arabam gitti. Veya bilmem ne oldum. Kanser oldum Ya kanserden beteri mi var? Ya kardeşim beteri olmaz. Ya Rabbi sen bu halden daha hayırlısını bana nasip ele ee, hatta eskiden içinde bulunduğum nimet yani o arabam gitti o arabadan daha iyisini demektir. Hanım gitti hanımdan daha iyisini demektir. Koca gitti kocadan daha iyisini demektir. Ya hoca ne biçim şey öğretiyorsun bizim karı böyle bir, bir, ben ölünce bunu okursa gidecek bir benden iyi adama bu ne biçimmiş şey ya? Bana ne ya? Senin karı gitmek istemiyorsa okumasın benim bir alakadır demiş yok. İlla evlenmeyebilir canım evlenme zorunda mı ya? Allah kocasından daha iyi mutluluk verebilir. Teselli eder onu. Boşluğunu doldurur. Evlenmez ama hiç olsa evinde ibadet huzuruyla yaşar. Sıkıntıya girmez. Muhtaç olmaz. Bunun duanın dolu manası var. İlla kocaya mı gidecek yani? Şimdi ben ne anlatıyorum sana? İşte bu mesele sahabe annelerimizden sonra tabi özannemizden ileri annemiz oldu. Kimin başına geldi? De bakayım. He? Tamam, doğru. Ümmü Seleme validemizin başında. Ümmü Seleme annemizin kocası Ebu Seleme Hazretleri, vefat etti. Vefat haberini aldı. Yani bir hatta şehit olmuş olabilir. Veya başka nedenle, onu tam şimdi belki hatırlayamam. ben de kafam eskisi gibi değil. Bu dua aklına geldi. Esas mesele ne biliyor musun? İlk anda bu dua aklına gelme meselesi işte. Orada bir karambola gidersen neydi, ne bitti falan, bir panik falan duanın şeyi geçiyor, okuma özelliğini kaybediyor. İlk duyduğun anda muteber. Bunun üzerine Hemen diyor, hadis-i şerifi hatırladım, o zaman sahabe annelerimizden o. Hadis-i şerifleri biliyorlar, görüyor musun sahabe annelerimiz, şimdiki müftüler bilmez. Hemen diyor, hatırladım diyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahu kocan şehit olmuş, kocan ölmüş, olmuş, bu olmuş. Hemen hadis-i şerifi hatırladım, bana Allah'tan peygamberden fayda var dedim diyor, hemen ne dedim diyor, inna lillahi ve inna iley rajiun Allah mecurni fi musibeti ve akhlif li minha Delim ben Allah'a aitiz. Karımız, kocamız, hepimiz Allah'ın mülküyüz. Biz de ona döneceğiz. Ya Rabbimizden razıyız. Ya Rabbi ücretimi, sevabımı ihsan et. Ya Rabbi bana daha hayırlısını nasip et. Dua böyle. Dua yaptım diyor. Sonra da dedim ki diyor bu hadis e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu kesin. Mutlaka illa acarahullah fi musibeti ve ehlefe lehu Bunu okumak nasip olan bir adamın başına ne musibet ama hangi musibet olursa olsun, mutlaka ondan dolayı sevabını Allah'tan alacak, ejri olmayacak ve Allah daha hayırlısını ona nasip et. Kesin ama hepimizin her an başına gelen olaylardan bahsediyoruz şu anda. Her dakika kaza, bela, ölüm, her türlü haberler geliyor. Kendimiz hakkında, çocuğumuz hakkında, eşimiz hakkında. Oluyor yani. Ben bunu dedim ama diyor, derken de düşündüm ki diyor, benim kocam da çok mübarek, Ebu Seleme'den daha hayırlısı kim olur ki? Bir de baktım, az bir zaman geçmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iddet tabii dolmuş. İddeti dolduktan sonra kainatın efendisi beni zevceli Allah istedi. Ya Rabbi dedin bu nasıl bir hadismiş ya. Ebu Seleme'den hayırlı kim olur derken Resulullah oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı şimdi? Kimse onun için benim karıdan daha iyisini bulamam demez. <gülüyor> Efendim. Ya kadın da kocasına demez. Mevla hepsinden daha gayrısını yaratır yani. Yaratabilir. Ama ben razıyım istemiyor İstemiyorsan isteme otur aşağı bana ne yani. Ama milletin duasına ne engel olursun arkadaş? Sen bu musibette bu duayı yaparsan yüzde yüz bu kabul olacak. Şimdi efendim bu dua yine yazayım ben. Bu dergide yazayım. Şimdi bu çıktı da. Önceki ne yazayım? Unutturmasınlar bana ya. Biriniz mesaj çeksin. Not alsın. O dua yazalım. E efendim bir musibet geldi. 40 sene evvel vurdu geçti. Sen de o zaman ''inna dedin, sevabını da aldın. Peki, bu tamam bitti bu iş. Ama diyor ki, Hakim İtirmizi Hazretleri her gün bunu okusun diyor. Ya her gün bela yok ki başımda. <gülüyor> Bak, şimdi ne buyuruyor? Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Münziri de, tergib-i terip hadislerinde de geçiyor. Nevadir-ül usulde de geçiyor. Bu bu kitabın haricinde. Ma'imin ni'metin ve intikadem ahdwa. Hangi nimetin zamanına kadar erence olursa olsun. Ve musibetin ve intikadem ahdwa. Hangi bela musibetin zamanına kadar geçmiş olursa olsun. Fehamidallahi ale ni'meti. Bir adam bir o nimetten dolayı Allah'a hamd ederse. Anladınız mı? 40 sene evvel Allah Teala sana bir çocuk nasip etti. Sen çok istiyordun çocuğun oldu. Bu bir nimettir. Sen şimdi 40 sene geçmiş. Hatırlıyorsun o nimeti. Elhamdülillah. Hamdolsun Allah'ıma. Beni kısır etmedi. Ben züriyesiz bir kesmedi. Allah Teala sana 30 sene evvel efendim bir eş nasip etti. Bir eş. Sana iyi baktı. Senin yuvanı onardı. Seni haramlardan korudu. Ya 40 senelik karı kare buna hamd edilmez ki artık ya bu karı yaşlandı. Anladık da sen bu yaşa 10'la geldin. Ne fitnelerden, ne zinalardan, ne aramlardan, ne belalardan bu hanım saatte kurtuldun. Sen bu Allah'ın büyük nimetidir sana. Ya başına bela olsaydı da seni katil etseydin? <gülüyor> Allah muhafaza katil oldun mu ama devamlı öldürüyor birbirini baksana. Bela olur. Ya Rabbi sen bana bir eş verdin. Saliha ol, kıldın. Bana nimet verdin. 30 sene sonra elhamdülillah dedi. Bir bela... Ben şeker hastası oldum, insülinle başladım. Unutulacak bir şey değil, hala da devam ediyor bu. Peki, bu noktada ben geldiğim, şimdi yine bunu hatırladım. وَسْتَرْ جَعَلَى musibeti. Bu musibetten dolayı şimdi inna لِلّٰهِ اِنَّا لِلّٰهِ اِنَّا Dedim. Yanımdaki de bana dedi ki, ''Ne oldu hoca efendi, bir bela mı geldi?'' Ben dedim, yok ya bu şeker hastasıyım ya ondan. Ya kaç senedir şeker hastasısın, ne bu şimdi, bize zannettik cenaze çıktı falan. Cenaze çıkması için de denmez ki bu her zaman denir. Musibetten istirja ettiyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun falan. Aşaanamız dedi aman ya ya Rasulallah, ordumu geldi. Küfar ordusu mu dayandı? Düşman mı hazır oldu? Efendim yok bela mı nazil oldu? Resulullah yok yok öyle bir şeyler olmadı. Ya yani çok kuvvetli istirja ettiniz. Kut dedi burama bir şey battı. Eline küçük bir şey batmış, kıymık gibi. Elime dedi bir şey battı. Kullu adil istirca min Bu kadar inna allillahlar şu kıymıktan sebep mi? Buyurdu ya işe. Allah Teala isterse küçük gördüğün işi büyüye çevirir. İsterse büyük gördüğün işi küçüğe çevirir. Sen beyninde tömer çıkar, akciğerin kanser olur. Sonra Allah seni iyileştirir mi? Nice iyileşenler var mı? Çok büyük bir iş inna İnnâ inna innâ Dua falan istiğfar neyse Bir de baktın büyük iş ne oldu? Büyük hastalık küçüldü gitti Ama bir sinek sokar Sana bir mikrop bulaştırır sivrisinek Sen o ufacık sineğin sokmasıyla devrilir misin? Komaya girer misin? Yoğun bakıma gider misin? Ya Bir de bakarsın küçücük bir sivilce Büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. A Biz bunu hiç önemsemedik. Ayak gitti. Baş gitti. Eya işe. Onun için en ufak bir şey de bu duayı ihmal etmeyesin. Anladın? İlla ceddedi Allah'u lev şükra. Elli sene evvelki nimet için bugün elhamdülillah dersen Allah Teala aynı o gün şükretmiş gibi yeni taze şükür sevabı yazar ve ceddedelev sevab musibe ya. 40 sene evvel evin mi yandı? A 50 sene evvel anam mı öldü musibet? Musibet. Sen bugün daki bu duayı okusan o gün o musibet geldiğinde innaallah dedim ben muvafak olsan ne kadar sevap yazıyor ki sabredenlere rıza gösterenlere bir gayri hesap diyor Kur'an. Hesapsız. Aynı sevabı her dediğinde yazar. Anladınız mı? Hep hatırlayın. Maşallah. İnne ve inna, inna aliyye raciun. ni musibet. Okuyun. Yeni musibete zaten. Haydi haydi okuyun. Bundan dolayıdır ki şimdi ben size burada bir dua yazdım. Ama bu hiçbir kitapta yok. Şu ana kadar. İmam Yafi'nin El-İrşad isimli eserinde. Ben evvelden biliyordum bunu. Arada da okuyordum da. Baktım burada yeri geldi. Burada size yazdım. 102-103'te. Arapça 102-103'te. Tercemesi de 104'te bitiyor. Bu duada ne var şimdi? 10 ve 16 ihtiyat arasında zikrettiği şeyler. İman tazelemek. Şükür tazelemek. Takva tazelemek. Tevekkül tazelemek kadere rıza tazelemek, tevbe tazelemek, tevazu tazelemek ve sabır tazeleme maddelerinin hepsini içine alan İmam Yafi Hazretleri'nin büyük evliyadandır cem ettiği bu zikir üç kere okunmasını tavsiye Sen en azından bir kere okursan yeri gelmişken size naklediyor. Şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Şöyle oluyor. Subhanallah Allah var. Velhamdülillah var. la ilahe illallah var. Manayı düşünüyorsun tabi allah Ekber var. Ve <gülüyor> estağfirullah-el-Azîm var. Tesbih var, hamd var, tevhid var, tekbir var, istiğfar var. Ve tebârakallâhu <gülüyor> ehsenul hâlikîn Allah-u Teala'ya tazim var. Ve hasbunallâhu ve ni'mel vekil Allah bize kâfidir, ne güzel vekildir. İşleri Allah'a ısmarlama var. MâşâAllah Ne dilerse o olur, kadere rıza var. Ve inna lillahi ve inna aleyhi râciûn var. Ve la havle ve illa billahil aliyil azim var. <gülüyor> 99 derde devadır. En azından kalpteki sıkıntıyı, psikolojik sorunları giderir. La havle cennet hazinelerinden bir hazine. O sallallahu teala, sellemü aleyhi ve sellemün, hatem-in nebiyyin ali ve sahabel-meyn kuvvetli de bir salatu selam var. Var mı? Peşine ne diyor şimdi? Bak, öyle bir dua yazdım sana Hiçbir şey yapmasan Sade günde bir kere bunu okusan Ne yaparsın biliyor musun sabah kadar zikredenlere Bunu zikretmemişse tabi Fark atarsın Samimi söylüyorum fark atarsın Şimdi bu kadar zikri yaptı mı Yaptı peşine ne diyor Adede ma Allah'ın Allah yarattıkları sayısınca hepsi, hepsi bu kadar olsun diyor He, Anladın mı şimdi He? Dondurmacıya gidiyorsun ya ne kadar olsun diyor da. Allah Allah. E şimdi dondurma zamanı Hoca bozacıya gidelim. E git şıracıya git fark etmez. Ne kadar olsun demiyor mu? Sen de ki Ya Rabbi sana tesbih olsun, hamd olsun, tevhid olsun, tekbir olsun, istihbar olsun, şu olsun, bu olsun, olsun. Ne kadar olsun? Allah'ın yarattıkları kadar olsun. Ve adede mavukalik. Bundan sonra yaratacakları kadar olsun. Ve zine temahı alakalı yarattıkları ağırlığınca olsun. Arş ne kadar tonaj çeker? He? Arş arştan aşağı inelim. Arş yüksek kaldı. Kürsü ne kadar tonaj çeker? Vesia kursiyyuhu's semavati vel ard. Kürsüsü gökleri, yerleri kaplamıştır. Kaç kilo etti? Nasıl bilir belki sorun. Allah'ın yarattıkları sayısı tartılınca ve bundan sonra neler yaratacaksa yaratacakları tonajınca ve lemahal Allah'ın yarattıkları her şeyin dolusunca gökler yerler arası fezalar, yedi kat semalar ve lema vav bundan sonra yaratacaklarının dolusunca ve le göklerin dolusunca ve le yerlerin dolusunca ve emsal ki onların bir misli daha kadar, misilleri kadar ve Allah'a fedalike onların kat kat katlarınca hepsini topla katta katlayabildiğin kadar ve adede kalkı yarattıklarının sayısını diye ve rida nefsi yüce zatını razı edecek kadar ve zinneti arşi, arşının ağırlığı kadar ve mütehah rahmeti acımasının, rahmetinin nihai noktasına varıncaya kadar ve bir daha da kelimati kelimelerinin mürekkebi kadar ve meblağ rızasına ulaşana kadar. Hatta yerza, razı oldum diyene kadar. Ve iza razıya razı olduktan sonra sonsuza kadar. Vadedeme zekeru bi'l-kulü cem'i ma mada. Bundan evvel alemlerden yaratılmışlardan Allah'ı zikredenler ne kadarsa onlar kadar. Vadede zekeru fi ma bakiya. Bundan sonra geleceklerden onu zikredecekler adedi kadar. Olsun şimdi. Bu kadar olsun. Efendim. Ne zaman olsun bundan hepsi? Şimdi ne kadar olsun anladık mı? Ne kadar olsun? Bu kadar olsun. Ne zaman olsun? He? Fikülli senetin her sene olsun. Ve şehrin her ay olsun. Ve cumaatin, mübarek cuma, her cuma olsun. Ve yevmin her gün olsun. Ve leyletin her gece olsun. Ve saatimine saat, saatlerden her birinde olsun. Ve nesemin efendim her bir göz açıp kapama ve nefesin her nefeste, her nefes alıp verdikçe ve lemahetin her göz kırptıkça nasıl bir şey yok göz kırpma Vatarfetin efendim her bakış Şöyle bakış. Böyle baktın olsun. Böyle baktın olsun. Her bakış minel ebedi. Ezelden ebede. İlel ebedi nihayetsiz sona kadar. Ebedi dünya ve ebedil ahireti. Dünyanın so, ebet müddetine kadar yani son bulana kadar demek. Ahiretin sonsuzluğu kadar. Vesra min zalike. Hepsinden yine bu sayılanlar yetmedi. Bunlardan da daha çok olsun. Len katu evvelu evveli kesilmesin, ve le enfedü ahiru, sonu tükenmesin. Amin, amin dediğe demiyoruz. Okuyacaksın bunu. Ben okuyorum, sen, ben yiyeyim, sen mi doyacaksın? Amin diyor bana ya. Ne amini? Bunu kendin okursan amin. Benim okuduğuma amin, yine beleşe gidiyorsunuz ya. Arkadaş, aklınız varsa mantığınız, he? Kafa yemediyseniz peynir ekmekle her gün bunu üç kere okuyuz. Bir sabah bak kesin mi? Bunu hiçbir kitapta bulamazsın. Bu fakire ait bir şeyler. Peki buldum yani İmam Yahudi ile Peki sen şimdi burada bir de hepsini tazelemiş oluyorsun. Yani hakikatir miziyi tek tek anlatıyor ya. Burada hepsini bir kerede tazeliyorsun. Manayı düşünürsen tabii ayrı dava. Evet. Ama her gün okuyamadın. Dün kaçırdım. Bu gece okuyamadım diyorsan her cuma mutlaka üç kere hadi olmadı bir kere de okuyamadıysan git atla köprüden ya. Git atla ya. Ne biçim adamsın ya. Ya haftada bir kere bir adam bunu okumadan nasıl yaşar ya. Nasıl nefes alır ya. Allah'ın zikrini bu şekilde ama bu öyle bir sıga ki bir kere okuyorsun sana ne dedim ben demin? Sabaha kadar adam uyumasa zikretse, akşama kadar oruç tutsa zikretse, günde bir hatim yapsa, namazda hatim yapsa bile bu kadar zikri bir arada yapabilir mi? Bulmaz. Ancak bunu bir kere yaptıysa sana denk gelir. Yoksa sen hepsinden ne gelirsin? Senin tesbihin ağır gelir. Anlatabildik mi? Ya bilmiyorum, İnşallah anlatabilmişiz. Amel edecek misin inşallah? i̇nşallah. Bak bunu size özellikle yaptım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize müyesser eylesin. Subhanallah, velhamdülillahi, ve la ilahe illallahu, ve allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim, ve estağfirullah al-azim, ve tebârakallahu ahsenul hâliqin, ve hasbunallahu ve ni'mel vekil, mâ şâallah, inna lillâh, ve inna ileyhi râciûn, ve sallallahu teâlâ ve sellem alâ seyyidina Muhammed'in, khâtemin nebiyyin, ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn, ''Adede maa khalaq Allah ve adede maa huve khaliq ve zinete maa Allah ve zinete maa huve khaliq ve mile Allah ve mile maa huve khaliq ve mile semavati ve mile ardi ve emsale zalik ve adafa zalik ve ve rida nefsi ve arşi ve kelimati ve muntaha rahmeti ve hatta yerdah ve iza bi fi bi Fi mâ baqî fî kulli sanatin ve şehrin ve cumuatin ve yevmin ve leyletin ve saatin min es ve şemmin ve nesmim ve nefesin ve lehmatin ve tarfetin min el-ebedi ve ve en ve en fedu Niye okudum bunu? Size hava atmak için. Havamı bastın mı? işte böyle. Sen de bana هندسه oku. Kimya oku bana Onu da okusan iyi de roman okursun anca sen Oku bana bakayım Bir şeyler ezberleyin Zikirden başka kimse kurtaramaz sizi Allah'ın azabından ancak zikir kurtarır Dünyada da ahirette de ancak zikir kurtarır Bela yağsa ancak zikir kurtarır Sana vurmaz Allah diyen varken kıyamet kopmayacak Allah diyenin hatırına gök kubbe çökmeyecek. Yeter ki zikredenlerden ol. Allah'ım düşünerek zatını tefekkür ede, azametini büyüklüğünü, yüceliğini, tenzih ederek tesbih et. Kafanda şuur olsun. Gafletle etme. Gafletle okudun, lak lakay lisan olur. Mutlaka zikirse lazım. Bir zaman sonra ezberlersin inşallah. Biraz da zordur ama. Biraz da zordur. Ama amel edeceğiz. İnşallah el ihtiyatat kitabında neler varmış? Daha da neler var? Daha da neler var? Bitiremedim. Bu gece bu gece bir madde okuduk. Bir madde okuyabildik. Ama olsun. Ya yazıyoruz, alıyorsunuz, okumuyorsunuz. Yine benim demem lazım. Şurada şu var. O zaman bir bakalım diyorsunuz ya. Hoca çok burayı met etti. Ben met etmesem o sayfayı demesem ya işte 65, 66, 67 bizim risaleler yani. 68. Gidiyor. He? Sen alıyorsun. 65, 66. 67 çıktı ya. Bende var. Sende yok mu? Bende yok ya. Ya sen geri kalmışsın arkadaşım. İçinde ne var? İçinde ne var? Sen içinde o kitaptakinden, kitabın içindekinden, senin içinde ne var? Bir şeyden haberin yok. Hangi sayfada ne var? Sen niçin yaratıldın? Niçin yaşıyorsun zikirsiz? Allah'ını tanımadan. Celle Celaluhu. Safer ayının son çarşambasına Kavuşmak üzereyiz Görüyorsunuz Ortalık karışık değil mi? Büyük sıkıntılar var içeride dışarıda değil mi? 8 Aralık salıyı 9'una bağlayan gece Ne yapacağız? Akşam namazından sonra Önümüzdeki senede gelecek 320 bin bela nazil olur O gece 320 bin bela nazil olur Evliya Allah böyle keşif yapmış Evliya Allah bizi itikat ediyoruz bütün velilerin kitaplarında var. Çok büyük velilerin. Bir senelik belalardan korunmak için okunuyor. 81. sayfa. Dergi çıktı. Çok önemli bu. 81. sayfa. 12 kere Fatiha'dan sonra 100 kere besmele, 100 kere Bismillahirrahmanirrahim ilahiyü durru ilahiri devam et. 100 kere la havle şerif. 27 kere Kadir suresi inna hazlina. Ondan sonra Salavat-ı şerife. Allah'ım salli aleyhisselam Muhammed ve aleyhisselam. Ondan sonra besmeleyi okuduğunuz için, la havle okuduğunuz için ikisini bir daha okumayabilirsiniz. Tekrar okusanız zarar olmaz. İlaveten her çarşamba gecesi okunacak. Yüz besmele yüz kere ya Haliku, ya Haliku devam ediyorsun. Yüz kere sübbuhun uddus. Bir de la havle var. Şimdi geride zikredilen bu senede bir kere bu demin anlattığım. Orada besmele la havle olduğu için tekrar onu okumaya lüzum yok. Ama ben bir daha okuyacağım dersen ayrı dava. İlaveten ne okunacakmış? Yüz kere ya haliku yüz kere sübbün gudüs. Safer ayının son çarşamba gecesi. Allah bana da unutturmasın. Her sene yapıyorum. Bir kaba yazılıp safranla suyu içilecek selam ayetleri. selam ayetleri evet sayfe 84'te Arapçası Selema yazılmıştır. Burada 83. sayfada bu hususta izahlar vardır. Abdülhayet Davudi, Şeyhi İlyas Rahimullah'tan, o da Şafii mezhebinde iştihat derecesine ulaşmış Şeyhi İbrahim Kürani. Süleymaniye'de ne kadar yazma risalesi varsa hepsini aldırdım. İbrahim Kürani. Alusi bile meşayihimizin şeyhi diyor. Şeyhülmeşayih, müçtehit. İbrahim Kürani'den, o da şey Feridüddin ennakşibendiğden, naklen şöyle demiştir. Biz Evliyaullah'ın keşiflerine iman ettik. Her sene Lev-i Mahfuz'dan, semay dünyaya 320 bin bela iner. Bunlar saferin son çamba gecesinde ve gününde nazil olur. İşte bu salıyla çarşamba. O gün dünyanın en zor günlerinden bir gün olur. Yani artık kim onu herkes kendinde anlayabilir. O gece yedi selam ayetini, bir kaba yazıp suyun içen kimse şey, Allah'ın izniyle o seneki belalardan bir şey isabet etmez. Ben kendim soluk çocuğum falan yapıyoruz, içiyorum. Hepinize e, yapacak kadar gücüm. Nasıl yetişeyim size? Ama ben ayetlerini yazdım, ilimleri size yazdım. Geçmiş büyükler o gece akşamla yatsa arası camide toplanırlardı. Bir katibe yedi peygambere selam ayetlerini yazdırırlar. Kaplar içine koyarlar, suyundan içerler, evlere de hediye olarak dağıtırlarmış. Ne büyük adetler var, Ne güzel ayetler yazarlarmış. Tabi bunun safran ve gül suyundan elde edilen mürekkeple yazması gerekir. Günümüzün mürekkepleri bildiğimiz sağlığa elverişli değildir. Onu da not olarak düşmüşük. Selam adetlerim. Şimdi her ayın özellikle safer ayının son çarşamba gecesi bu bu salıyı ayetel kürsiyinin sırrı duası. Çok büyük bir dua. Ayetel kürsiyi bölümlemiş. Şimdi elhamdülillah lezi okuyor okuyor. Allahü la ilahe illa vel haylu kayyum diyor. Efnel kurun el madu okuyor, okuyor, geliyor, Sübhanehu diyor. La te huzuz ne diyor. Teabbedel beraya okuyor, okuyor, Sübhanehu diyor. Lehu mafisse mavaat ve mafilehu. Okuyor, okuyor, Sübhanehu menzellezî yeşfa'un dehu. Anladın? Bu, ayetel kürsünün sırrıdır. Her çarşamba geliştiği okunabilir. Olmadı, özellikle saferin son çarşambası muhafaza için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından Seyit Maul-i Aynayen Hazretleri diyor. Bu aşağıda cikredilen dua sabah akşam üç kere okunur. Gücü yetmeyen bir kere okuyabilir ya da başı daraldığında ihtiyaç anında okuyabilir. Bu duada dileklerin yerine gelmesi, sıkıntıların açılması, işlerin kolaylaşması, düşmanların mağlup olması için çok kuvvetli sırlar vardır. Ahtel Kürçün'ün sırrı ya. Her kameri ayın, gökteki ayın, son çarşamba gecesinde diyor kitap. Yani her ay, kameri ayın son çarşamba, özellikle safar ayı tabii zaten o hayde hayde okunması çok faydalar ve sırlar içermektedir. Bu duayı okuduktan sonra dilediği şeyleri de isteyebilir, hacetleri mutlaka hasıl oluyor. Bu 85-86 Arapçası, tercümesi 86-87. Safar ayının son çarşamba gece namazı. Aman gece namazını kaçırmayın. Yani teheccüde kalkmanız şart değil. Akşamla yasa arası bile olur. Yani akşam olduktan sonra olur. Mutlaka gece namazı efendim kaç rekattır e, iki rekat diyor, işte birinci ne okunacak onları beğen diyor. En mühimi şu, Safer ayının son çarşamba günü namazı. Gününün namazı geceden önemlidir. Gününün namazı gecesinden önemlidir. Rivadeler daha fazla. Gününün namazında e, Feridüddin genç Hazretleri, bu çeştiye meşayihı Çeşdiye tarikatı duydunuz mu? Çeşdiye, He? Duydum. Çeşdiye, o, o İmam Rabbani'nin de şirkleri, babası da onlardan. Çeşdiye, Mu'nüddin, Çeşdiye Hazretleri'nin sardında var, tabi daha evvelde var. Hep seyiddirle, çok büyük velidir. Hindistan'ı Müslüman eden tarikat. Hindistan'a İslam'ı götüren, Meşayih'in tarikatı, Çeşdiye tarikatı. O Hace Mu'nüddin'den, evrattan, Hace Mu'nüddin evliyanın reislerinden. Şeyde biz gidemedik İmam Rabbane'ye gittik oraya gidemedik uzak kal Geçen torunu geldi Efendi Hazretlerine Efendim her sene 320 bin bela gökten yere Nazil olur. Bütün evliya söylüyor Bunu ya Kaynaklarıma bak zaten kaynaklarım dolu Bunların hepsi safer ayının Son çarşambasında şar, şar, Vakı olur. Bu yüzden o gün senenin Günlerinin en çetini geçen gün olur O gün erkim 4 rekat namaz Kılar da diye tarifini yapıyor. 87, sayfa 87, daha birkaç gün var. Oraya bakarsınız. Ben şimdi tarif edecek vaktim yok. Bu namazı her kim kılarsa Allahü u Teala'nın keremiyle o gün yağan bütün belalardan korunur. O günden itibaren bir dahaki senenin tamamına kadar çevresinde hiçbir bela dolaşmaz. Bunu Evliyaullah'a nakliyorum. İnanıyoruz biz. Biz iman ettik Evliyaullah'a Rabbim ilham ediyor. İlhamlı zatlar vardır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimde Ömer onlardandır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da var. Son çarşamba günü namazı nasıl okunacak ayet kelimeler kerimeler ve dualar. Duanın akabinde on bir defa okunacak salaten tüncina. Yani inneke kulli şeyin kadir ekleniyor. Normalde yok. Ş Ş Ş Sami Efendi Hazretleri de bunu naklediyor. Bugün de okunacak da inneke kulli şeyin kadir Allah'ın kudretine atıfen ekleniyor. Onu da yazdık. Safer ayının son çanışanmasına, tekrarlanmasına hayırlı olan bir dua, çok muazzam. Ya dafi'el belaya, idfâ ennel belaya, Ey belaları savuşturan Allah, bütün belaları başımızdan defeyle. فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ Kadir. Bunu da bir, yani üç, on bir, yüz, üç yüz on bir gibi tekrar edilebilir. Rabi'yle evvel ayının namazları, inşallah Rabi'yle e kavuşuruz da mevlüt şu musibetler bertaraf olsun. Allah Teala evlerinize, ocaklarınıza nurlar doldursun, rahmetler indirsin. Bu namazlarla, bu zikirlerle belaları bütün etrafınızdan, sizin sevdiklerinizden, sizi sevenlerden, size mensup olanlardan, sizinle mahsup olanlardan, hepsinden uzak eylesin. Amin. Amin. Ama kapı yutarsanız, ben reçeteyi söylüyorum, ...ilacı alırsanız... ...ben de şifanız için dua ediyorum. Yani amel ederseniz kazanacağız inşallah. Burada amin demekte de fayda var ama... ...kendimizde zikretmekte çok büyük... ...dua etmekte çok büyük faydeler vardır. Allah Teala mahrum eylemesin. Burada ne var şimdi? Evet. Şehit askerlerimiz... ...uzman çavuş Sezer Aydemir... ...Piyade uzman çavuş Ergün Karaca... Şehit polislerimizden Ahmet Çift Aslan, Cengiz Erdur, Mehmet Yavaş. Şu anda yani benim önüme gelen kadarıyla beş tane şehidimiz var. Ya Rabbi bunları şehit edenleri kahreyle. Amin. Ellerini kurut Ya Rabbi. Amin. Silahlarını iptal eyle. Amin. Bu Müslüman Kürtlerin, bu kardeşlerimizin, canlarımızın, ciğerlerimizin, Oğullarını, kızlarını kaçıranları helak eyle. Amin. Onları zorla terörist yapıp onlara şantaj yapanları kahreyle. Allah'ım sen bu mübarek Kürtlere, bu namuslu, bu iffetli, bu şerefli, çok iman ehli, ibadet ehli, örfün adetine, eli sünnete bağlı, şafii mezhebine bağlı, kıymetli kardeşlerimizin vatanlarımızı muhafaza eyle. Evlerini, yurtlarını muhafaza eyle. FKK teröristlerin onların yanlarına, yaylalarına yaklaştırma ya Rabbi. Amin. Oralarda Ya Rabbi askerimize, polisimize çok yardım eyle. Abi. Yaralı askerler var, onlara çok şifalar ihsan Sen onların dertlerine merhem eyle Ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi sen bu kardeşlerimizin çocuklarını kaçıran, bunlara zulmeden, bunlara yıllardır eziyet eden, bunlardan haraç toplayan, bunların yollarına hendek kazan, bunlara bu eziyeti reva görenleri Ya Rabbi sen fazlu kereminle, lütfu kereminle bu Müslümanlara aci merhamet eyle. Abi. Ya Rabbi bunların çoluk çocuklarına acil merhamet eyle. Binlerce çoluk çocuk, kız çocukla kaçırıyorlar. Onlara tecavüz ediyorlar. Onları istedikleri gibi istimal ediyorlar. Küçük çocukların ellerine silah veriyorlar. Kendi vatandaşlarına, kendi yoldaşlarına, kardeşlerine silah çektiriyorlar. Allah'ım sen bu, bu zulüm düzenini durdur ya Rabbi. Doğudaki bu zulüm düzenine son ver ya Rabbi. Ya Rabbi polisimize, devletimize, hükümetimize bu hususta başarılar ihsan eyle. Amin. Mansur Muzaffer eyle. Amin. Adalarını makhur eyle. Amin. Bir an evvel şu memleketimize, vatanımıza İslam selameti nasip. Amin. Müslümanların selametini ihsan eyle. Selam ismin hürmetine selam ihsan eyle. Allah'ım huzur getir ya Rabbi. Sükunete erdir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bu şehitlerimiz de bu canlarını verdiler. Bu vatanda... Ezanlar okunsun, bayrak inmesin, namazlar kılınsın, milletin namusları muhafaza olsun diye polisimiz, askerimiz. Ya Rabbi sen onlara yardım eyle. Ölmüşlerine rahmet eyle. Bu şehitlerimize gargaygar rahmet eyle. kabirlerini nur eyle. Yüksek dereceler ihsan eyle. Kuldurlar kusurları vardır. Setreyle, mahveyle. Sil günahlarını ya Rabbi. ruhları için buyurun. Eşhedü en La İlahe İllallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. fi kulli lamhatin ve nefsin hadi de ma'şahu ilmulllah Allah Allah Allah şu saatte ya Rabbi bizlerden taraf bütün ok dinleyenler okuyanların has olan ecrimesübat hediyeledik vasıleyle ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi vel âlemin ve ya hayrul nasirin ve ya fatihin ya Rabbi hastalar için ameliyat olacaklar, mahkemesi olacaklar, özel dua senden haceti olanlar için okunan hatbi şerifleri, yasin şerifleri, kaside birde kabul eyle. Amin. Sahiplerinin niyetlerini hayırlı, hayırlı ise ihsan eyle. Amin. Şerlerden cümlemizi emineyle eyle. Amin. Umdüklerimize naile eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin Allahümme, amin Allahümme. Amin. Subhane Rabbil Ali'yle Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu seyyidil mursalin. اللهم صل على رسول الله واجمعنا الله منا نسالك الجنه نعوذ بك La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil <gülüyor> azim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Allah'ın bi hakkı Muhammed ve cahi seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnne nes'eluke min el kullihi ajilihi ve ma alimna min ma lemna. kullihi ma alimna ma lemna. ma فاجعلنا لقمتها رشدا ربنا آتنا من, رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار. ربنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اجب كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين فنجنا من القوم الكافرين. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَيْلَيْكَ أَنَبْنَا وَيْلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُ وَخْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allahümme amin ya Rabbel alemin Allahümme Salli ve Sellem ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habib El-Azim-il-Câhi el azim Amin Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed El-Fâtihi limâ eğlika Vel-Khâtimi limâ sebegâ Nâsır-ı bil l bil-Hak Vel-Hâdî ilâ sırât-ı kel-mustakîm azim kabulü için hayr Muratlarımızın için As-Salâtu Ves-Selâme Ya Resûl-Allah ve salatu ve selam. Ve aleyke ya Habibullah, salatu ve selam. Ve aleyke ya Seyyid el-Evveline ve l-Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil ve selamuna alel-mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâh şerefi ruhu nebi Muhammedin, sallallahu te'alâhu aleyhi ve sahabim meşâkhina kâfe. Sisleyil meşâkhusun ervâh için, Şeyh Ustâlam Fatih Sultan Yavuz Sultan Selat'ın Ali Osman'ın ervahı Tayyibeler için geçmişlerimizden Müminin-i Müminat'ın Ve bu ilim meclisinde İsimleri şehit askerlerimizin Polislerimizin ve meyyit Ve meyyitelerimizin ervahına Vasıl olması için El Fatiha